Oh yeah. Çıkkastı Merhaba Kainat. Bugün 13 Aralık Pazartesi, yıl 2010, ay 12, gün 347, Kasım 36. 1432, Hicri Muharrem 7, 1426, Rumi Kasım 30. Günün sözü. Paranın açamayacağı kapı yoktur diye düşünenlerin, belki de para için çalmayacakları kapı yoktur. Anonim. Günün tarihi. 31 yıl önce bugün 13 Aralık 1979'da şair, edebiyat öğretmeni Behçet Necadikil vef vefat etti. Eserleri Dar Çağ, Yaz Dönemi, Zebra, Eski Toprak. 33 yıl önce bugün 13 Aralık 1977'de tutunamayanların yazarı Oğuz Atay vefat etti. Oğuz Atay'ın diğer eserleri Tehlikeli Oyunlar, Korkuyu Beklerken Bir Bilim Adamının Romanı ve Oyunlarla Yaşayanlardır. Eylem Bilim adlı eseri yarım kalmıştır. Yemek listesi gün 347. Terbiyeli sulu köfte, kuskus, salata, irmik helvası. Büyük Saatli Marif Takvimi There's a little place they call the Chicken Shack. We're gonna boogie up, up the front and back. We're gonna rock and roll all night long. We're gonna rock 'til the broad daylight. Choo choo. Let Belki Açık Radyo burası 94.9, aynı zamanda da Açık Radyo.com'dan yayın yapan Açık Radyo ve onun Açık Gazetesi, haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Clifton Şenye'ye de bir günaydın diyelim. Çok önemli bir müzisyen, Kriol dilinde New Orleans'in en önemli yerli müziklerinden ve halklarından birini temsil ediyor Clifton Cheney'e. Louisiana'da Opalousas'da doğmuş ve Zydeco denen müziğin Cajun ve Louisiana Creole müziğinin bir karışımı aynı zamanda ritim ve blues, jazz ve blues etkileri de var. Hepsi beraber akordeonun da ağırlıklı olduğu çok hoş bir müzik türü. 1983'te de Grammy ödülü kazanmıştı. Aynı zamanda pek çok başka ödülü var National Heritage Fellowship. 1989'da da Blues ünlüler resmi geçidine katılmıştı kendisi. Ölümünün 85. yıl dönümünde Clifton Cheney'i anıyoruz. Onun ilk parçası Choo Choo Boogie'di. New Orleans Playground adlı albümden çalarak başladık. İç açıcı müzikler tren vaziyetleri okullara kar tatili gel, geldiği haberiyle de hemen açılışımızı yapabiliriz herhalde. Bu belki de tek iyi haberi günün bu olabilir. Ne dersin? Çocuklar için kar tatili. İstanbul'daki vaziyet. çocuklar için değil değil maalesef. Evet, bu arada hani dinleyenlerin büyük kısmının İstanbul'da olduğunu varsayarsak bir heyecan dalgası yaratmayalım sabah sabah. Ee, aynen kahvaltı hazırlama, e, giydirme, giyinme ve okula doğru yol alma ...durumu devam ediyor İstanbul'da. Evet ama şimdilik değilim. Evet ümit dünyası... ...var. Samsun'da... ...mesela... iyi öğretim okulları ve liselerde... ...bir ila üç gün... ...eğitim ve öğretime ara verilmiş... ...Havza ve Vezir Köprü'de birer... ...Kavak ve Asarcık'ta ikişer... ...Ladik ilçesinde... ...üç gün süreli öğrenciler okula gitmeyeceklermiş. Bu da enteresan. Çok presizyonla ayrıntılı çalışıyorlar yani... Denizli'de, Kastamonu'da, Konya'nın çeşitli ilçelerinde... ...Derebucak ve Beyşehir ilçe merkezinde... ...kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşmış. Karaman, Afyon, Karahisar... ...böyle birer gün şöyle 40 cm'lik karda, bozkırda görülüyor. Bu arada Orta Doğu'da şiddetli fırtınadan da bahsetmek mümkün. Daha doğrusu önce Avrupa'dan sonra... Cuma günden başlayarak Türkiye üzerinde soğuk ve kar yağışlı dava bütün e, ülke çapında etkisini gösterdiğini belirtelim. Yolların kapandığı, kazaların meydana geldiği, soba zehirlenmeleri yüzünden iki kişinin öldüğü. Ve Antalya, Muğla ve İzmir'de de uzun yıllardır ilk kez Aralık ayında kar yağdı. Mısır'da falan da yağmış. Evet, Orta Doğu. Şimdi oraya da geleceğiz ama... Çok... Yani bayağı mahsur kalan maden ocağında mahsur kalanlar var Konya'da mesela ya da son anda Düzce'de 15 kişiden onu son anda kurtarıldı diye bir haber var. Mevsimlik orman işçileri ve ailelerinden oluşan. Yani ağır iklim şeyleri tabii hemen gelecek olan soruyu ya da soru şeklinde gelecek olan ithamı düşünebiliyoruz değil mi? Hani e, küresel ısınma. Deneyecek. Yine mi? Ama deneyecek? artık şaka oldu herhalde. Söyleyecekler. Demezler artık canım. Sen izan ve akıl geri döndü diyorsun yani. <gülüyor> ne bileyim havalar soğudu. Kana daha fazla hani böyle bir baskı yok, basınç yok. Tansiyon düştü. Evet hani her şey daha sakin olmamalı mı? Yoksa olmamalı mı? <gülüyor> Ümit işte tamam boşver pazartesi ümidi Evet Orta Doğu ülkelerinde Bazı Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinde Acayip fırtınalar Rüzgar yağış ve ölümler var Hayata da büyük darbe vurdu diye Haberler geliyor BBC Türkçe'den Ve BBC News'den Lübnan'da balıkçı ta Tekneleri tahrip olmuş Süveyş kanalında gemi trafiğinde Aksamalar bütün kanallar El yapımı kanallar Kul yapımı kanallar tehlikede yani Panama'da kapatılmıştı yükseklik yüzünden. Süveyş'te de gemi trafiğinde aksamalar varmış. Uçuşlarda gecikmeler. Lübnan, Suriye ve İsrail'de uzun süren kuraklığa da son verdi diyor. Dev dalgalar saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle İskenderiye Limanı kapanmış. Evet senin söylediğin o herhalde. Evet evet evet bir fabrika çökmüş en az üç ölü yoğun yağıştan kaynaklandığını reddetmişler yetkililer neden çöktüğünü açıklamamışlar ama önemli de değil zaten miiadı dolmuştur Yet yetkililer ne diyorsa doğru doğrudur olur. doğrudur ben de bunu bilir bunu söylerim büyüklerimiz ve yetkililerimiz ne derse öyledir. Şam'da kar yolları kapatmış BBC'nin Kayre'deki muhabiri John Lane sıcaklığın bazı yerlerde sıfırın altına düşmesine neden olan fırtınalın bölgede mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havaya son verdiğini belirtiyor. İsrail'de geçen hafta daha kuraklık ve sıcak nedeniyle orman yangını 42 kişinin ölümüne neden olmuştu. Lübnan'da da binlerce hektar orman yanmıştı. Bunları da söyleyelim ve geçelim. Suriye'de yoğun kar yağışı Şam'da hayatı felç etti diyor. Ama iyi niyetimizi bu kadar zorlamayalım. NASA'dan bir açıklama var. NASA Amerikan Uzay ve Havacılık Kuruluşu. Bütün bu meselelere en çok o bakıyor biliyorsunuz. Ay'a da insanı gönderen kuruluş oydu ve 2010 muhtemelen kayıtlara geçen en sıcak yıl olacakmış. Gördüğün gibi en yılın en 1000 yılın en soğuk şeyi olmayacakmış her şeye rağmen maalesef. E o da iyi. Yani Kevin Trenberth ve yakından takip ettiğimiz yani ulusal Boulder, Colorado'da Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nin iklim analizleri başı iklim analiz Leri başı diyelim ee, Yani bu rekorların kırılacağını söylemiş Çünkü hem iklim değişikliği insan kaynaklı Hem de doğal ısınma şeyden El Niño'dan kaynaklanan Böylece yani insanın etkisiyle doğal değişken Aynı yönde gittiği zaman o zaman rekorları kırarsınız demiş Gayet bilimsel ve mantıklı konuşmuş O yüzden de reddetmeliyiz bence ...yani zaten bize gerek yok... ...reddedecek birileri var... ...bunun için Muhakkak temsili var. demokrasi kullanıyoruz... <gülüyor> ...evet... ...şeyde... ...diyebiliriz buna değil mi... ...yok canım... ...olur mu öyle şey diyelim... ...ve bitsin gitsin... ...Siyahi yani. ya da Wikileaks'ten biridir... ...birinden biridir bunu yapan. ...şüphelendin değil mi senden hemen ...ya yani şüphelenmenin ötesinde... ...emin gibi. ...İsrail olabilir mi... <gülüyor> bir Yahudi komplosundan bahsediyorum. E, bu ara sık sık oluyor ya. Olabilir. Yani e, şimdi Britanya'da ve Kuzey Avrupa'da soğuk bir soğuk dalgası vardı. Fakat maalesef değiştirmeyecekmiş. Yani bütün küresel ısınma yoktur diyenlere kötü haberimi söylüyorum. Öncelikle. Yani bu soğuk dalgası, şimdi Türkiye üzerinde de gelmekte olan soğuk dalgası bu yılın ortalama sıcaklıklarının üzerinde pek etkisi olmayacaktır demiş James Hansen diye biri. Tanıyor musun? Fena değil. iyi kötü tanıyorum. NASA'nın Goddard Enstitüsü uzay araştırmalarının başında bu bölgesel soğuk dalgaları küresel ısınmanın sona erdiğini Yolunda küresel ısınmanın bittiği yolunda spekülasyonlara yol açtı demiş. Hans'ın hiç olmadığını bilmiyor herhalde. Büyük ihtimalle. Ee, ama pek böyle değildir demişler. Ayrıca yalnız NASA'da değil maalesef. İşte diğer bütün veri toplama merkezlerinden hem biraz önce söylediğim gibi Colorado'dan hem de Britanya'nın Met Office diye meteoroloji <gülüyor> ofisinden hem de East Anglia Üniversitesi'nden bütün veriler 2010'un çok sıcak olduğunu göstermişler. Bu yıl ya rekoru egale eder ya da gelmiş geçmiş bütün yılların en sıcağı olur demişler. Yani gene de tabii ısrar edeceklerdir. Bin yılın soğuğu diye güzel ilüstrasyonlarla gazetelerimiz yapabilir. Ama bizden söylemesi bu kadar yani. Bir yandan da Cancun'da anlaşma oldu diye de bir haber var. Evet gördüm ben de hafta sonu. Hani anlaşamayacaklardı? Bayağı yanlış bir yayın yaptık bir kere. Öncelikle herhalde özür dilemek evet, lazım. Evet tabii. Biz anlaşma olmayacağını ve buradan da sonuçsuz çıkılacağını düşünüyorduk. Ancak ve ancak tabii ki büyüklerimiz ...bu sefer bizi haksız çıkarttılar. Ya yanılmışız. Anlaşma olmuş... ...ama sonuçsuz. Olsun. Anlaşma olmayacak demiştik. Biz. Evet. Sonuçsuz anlaşma olacak dememiştik. Sonuçsuz anlaşma olmuş. Yani somut hiçbir hedef yok. Fakat... ...dostlar alışverişte hepimizi görecekler. Ve bu muazzam bir şey olmuş aslında. Gitmediğime bir an için... ...ufak bir pişmanlık duydum. Çünkü... Bu ...oradaki bütün delegeler... Birden bir anlaşma olunca ayağa kalkmışlar ve eski Kopenhag'dakinin çok farklı. Aha. Kopenhag'dakinde anlaşma yoktu ama bütün liderler oradaydı... Evet. Burada anlaşma var, hiç lider yok. Lider yok, anlaşma ya, temsilciler var. Temsilciler var. Demek daha düşürsek temsil düzeyinde... daha kılca bir şey çıkabilecek Tabii. mi? Tabii. Ama şöyle olmuş, yani görünmeye değecek bir manzara hakikaten. Bütün yaptık işte. Gördünüz mü diye yaşasın hura filan diye bir kişiye karşı bütün ülkeler bütün temsilciler bir kişiye karşıymışlar. Bolivya temsilcisi Pablo Solon terbiyesiz bir insan olduğundan mı? Herhalde ya da bilmiyorum yani görmedim de ben yani yüzüne bakılmayacak durumda Ben de bu sahneyi var. görmedim yalnız şey sormuşlar siz niye karşısınız diye. Ya bütün bu seviniyorlar anlıyorum demiş ama onlar politikacı gibi düşünüyorlar bilim başka hı hı. türlü söylüyor demiş bilim insan olsalar <gülüyor> sevinmeyecekler <gülüyor> miymiş Hayır anladım öyle demiş Pablo Solon mesela şey müthiş <gülüyor> Chris Hune Britanya'nın enerji Bak enerji bakanı ya çok, hiç beklemiyorduk bu kadar iyi şeyi demiş. Daha birkaç hafta önce beklediğimizden çok daha iyi sonuç aldık demiş. Bizi yanıltmış. Bu önemli bir dönüm noktasıdır demiş. Yani zamanı gelince herkesi de bağlayıcı bir anlaşma çıkardı demiş. Ama herhangi bir bağlayıcı anlaşma çıkmadı. Herhangi bir hedef çıkmadı. Para verilmesi yolunda bir şey çıktı. o parayı da Dünya Bankası kontrol etmesi yolunda çıktı. Dünya Bankası'nın kontrolüne veriliyor. Pablo Solon Bolivya demiş ki bu içi boş ve sahte bir zaferdir ve konsensüs olmadan empoze edilmiştir. Oy oydaşma olmadan <gülüyor> ve bedelini de insan hayatlarıyla ödeyeceğiz demiş Pablo Solon. Ya yani politikacılar gibi düşünüyorlar. Uzmanlarsa iklim değişikliğini bilenler Bizim haklı olduğumuzu biliyorlar. Bu e, anlaşmayla, bu varıldığı söylenen anlaşmayla 4 derece sıcaklıkların endüstri devrimine kıyasla 4 derece artmasına... engel olmayacak. 4 derecenin de sürdürülebilir olmadığını pekala biliyoruz demiş. 4 derecenin zaten yıkımların herhalde en korkuncuna doğru gideceğini biliyoruz. Ama böyle Tıpkı şey gibi biyolojik çeşitliliğin sağlanması antlaşması gibi. Onda da anlaşmaya varıldı. Herkes büyük bir zafer ilan etti. Yalnız bir tek Monaco prensi falan oralardaydı. Bir de bir emir galiba emirliklerden biri. Onun dışında herhangi bir lider yoktu. Canlılar dünyasına fazla bilgi gösterilmemişti. Bu sefer de iklime fazla ilgi gösterilmemiş. Hı hı. Kimse gitmedi yani. Ya ama şimdi oraya doğru iklime fazla ilgi gösterilmemiş olarak ben açıkçası yorumlamıyorum bunu. Yani gidiyor olmak hakikaten çok mu anlamlıydı? Elinde herhangi bir güç olan birinin gidip burada bir şey çıkacağını bekliyor olması için ya saf olması lazım ya da kötü niyetli. Yani ve e, genellikle ikincisinden bolca bulunduğundan salon doluydu yine. Evet yani... Yani Türkiye mesela e, iklim değişikliği ile ilgili yapıyor olduğu işleri neyle ölçüyordu? Çevre Orman Bakanlığı çıkıp anlatıyordu işte 126 kişiyle katılıyoruz toplantıya. 116. Barda. Özür dilerim çok affedersiniz. Tabi geçen hafta 9 çuvalım 10 çuvalım ben böyle. Tamam anladım ben. <gülüyor> 116 kişiyle katılarak aslında iklim toplantısına ne kadar büyük önem verdiğini ve iklim değişikliği ile ilgili Türkiye'nin çalıştığını iddia ediyordu. Demek ki adetle ölçüyoruz çok zor değil. Evet, fakat ağır durumda olduğumuzu da söyleyeyim. Media Benjamin, aynı zamanda Code Pink adlı feminist ve savaş karşıtı hareketinde öncülerinden, kurucularından Global Exchange diye de bir kuruluş var. Çok önemli. Doğanın hakları konusunda da yeni bir rapor yayınladılar zaten. Çok net olarak söyleyeyim ki demi diye bir yazı yazmış orada zaten, Cancun'da. Daha sonra ayrıntıları Ümit Şahin'den döndüğü zaman muhakkak alacağız tabii ama şimdi ilk izlenimler olarak şunu Medya Benjamin'in ağzından alacak olursak yani pek çok ana akım çevrecileri Cancun anlaşması iyidir, zayıf bir anlaşma hiçbir şeyden daha iyidir diyorlar diyor. Çünkü o zaman ne, ne de olsa uluslararası süreçler ilerleyecek ve aktivistler de daha iyi, daha ilerki şeylerde, turlarda roundlarda daha iyi sonuçlar için uğraşırlar diyorlar. Gelecek yıl dur Durban'da Güney Afrika'da yapılacak. Ee, yani hiç anlaşma olmasaydı dur, dururdu, tehlike olurdu diyor. Diye düşünüyorlar. Fakat hmm. çok net olarak söyleyelim ki minimalist bir anlaşma çok Son derece yetersiz iklim krizine çözüm finan değil <gülüyor> ne bağlayıcı bir hedef koydu ortaya Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere reddetti çünkü Kyoto anlaşmalarının ondan sonra çok ihtiyaç olan bir yeşil iklim fonu kuruyor yoksul ülkeler için Tek, temiz teknoloji alsınlar diye ama bunun nasıl finanse edileceğini fonun kimin kontrolünde olacağını da Söylemiyorlar ve dünya bankasına geçici bir trusti yani vakıf e, rolü verilmesine de şiddetle karşılar küresel güneydekiler zaten bankadan yeterince çektik neler çektiğimizi bi, bi, biz bir de Allah bilir diyorlar aktivistler de tamamen politika düzeyinde karşılar dünya bankasına ama öyle oldu. Ormansızlaşmanın azaltılması diye de bir şey var. REDD, Red diye. O da tamamen serbest piyasaya bırakıyor ve berbat bir çözüm getiriyor. Yani sonuç olarak, ee, Evo Morales son kendisi de yerli bir koka işçisi olan yerlilerden, Kızılderili olan Evo Morales de Cancun'a doğayı e, o gelen liderlerden biri dender liderlerden biri Kankua Kankuna doğayı, ormanları, gezegeni korumaya, kurtarmaya geldik. Yoksa şey için değil bir onu bir metaya, emtiaya dönüştürmek ya da kapitalizmi karbon piyasalarıyla canlandırmak için gelmedik." dediyse de yani ekosid ile sonuçlanacaktır ve sorumlu olacaklardır diyor. Maalesef galiba haklı gibi. Bir de Global Exchange'den bahsettik. Önemli bir kuruluş. Onda onun adına yazan Shannon Biggs de mesajı aldık diyor. Yani açıkça Birleşmiş Milletler'de bu sefer Meksika hükümetinin de dev gibi korumalarıyla Birleşmiş Milletler UNFCC şeyi kararını verdiler. Eve gidin buralarda fazla dolanmayın dediler aktivistlere. Biz de mesajı aldık diyor. Eve gideceğiz ve örgütlenip geleceğiz diyorlar. Başka da çağrı yok demişler. Böyle bir durumla beraberiz. Öte yandan bütün dünyada hafta sonundan itibaren epey gösteriler vardı. Bir kere her şeyden önce Wikileaks Julien Assange hala tutuklu ve yarın galiba görülecek bir hücrede tutuluyor evet. kendi isteği üzerine. Çok az bilgisayar imkanı verilmiş kendisine. Kendisi teslim olan bir adamın kaçma tehlikesi var diye tutuklanma kararı alındı. Şimdi Amerika yol arıyormuş şey yapmak için kendisine bir suç bulup onu yargılatacak bir terörist olarak. Ve ilk defa Obama'da sert konuşmuş. Gördünüz mü müessif eylemler. Elin hı hı. müessif gibi sıfatlar kullanılır ya. Elin evet, bir kaza evet. falan. Müessif. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan'a yazmış. Bir çağrıda bulunmuş Obama. Çok üzgünüm Wikileaks'in yaptıklarından diye. Yani orada Wikileaks belgeleri diplomatik kriptolarda çıkanlar hakkında herhangi bir üzüntü duyan yok. Bunları açığa çıkarttı diye ama bunlar yayınladı zaten diye. E peki Wilkins'in ne kabatı var burada bu konuşmalarda? E söylüyorlar ya işte yayınladı. Ama New, da yayınladı. E tamam. yayınladı. E New York Times de yayınladı. Tamam. The Spiegel yayınladı. New York Times'ın bir patronu var kocaman. Üstüne üstlük bir sürü bir sürü de parası var. The Spiegel'in şey de öyle. Yani sistemin içinde insanlar. Sistemle birlikte çalışıyorlar, uzlaşıyorlar, tartışıyorlar vesaire. Ama şimdi Assange'i neresinden tutacaksın? Banka hesabı anladığım kadarıyla kabarık değil. Öyle hani e, holdingleri, fabrikaları falan da galiba yok. Olan hesabında kapattılar zaten. Üstelik e, bu durumda zaten uzlaşacak bir şey kalmıyor sistem içinde. Ya hapse atacaksın, ya da e, elim bir kazaya kurban gitmeli. Evet. Ve makma bu ikisi geliyor. Başka bir çözüm. Kolay mı öneren gazeteciler de oldu. Evet. Yani ya ben önermiyorum bu arada yayıncılar. yanlış anlaşılma çok ama. korkunç yani. Obama da şey diyor yani gördünüz mü diyor bütün dünya zaten aslında şimdi bir WikiLeaks'e karşı Amerika ile Avrupa Birliği'nin birleşmesini de seyrediyoruz yani bugünleri de gördük abi be bu yıl sonunu böyle kapatıyoruz beş kişilik bir internet sitesi var evet ve Med daha ne medya yapıyor <gülüyor> bir de Avrupa ile Amerika ile Bugün e, gazetelerden birinde e, Bimlemli Üniversitesi'nin hocasına sormuşlar. Hayır efendim bu gazetecilik değil demiş. Öyle mi? Niye Cambridge mi? falan gibi bir isimdi üniversite. O yüzden hani ciddi almamız gerektiğinden şüphem yok. Gazetecilik değilmiş. Heh, e, akşamda vardı. E, Kolombiya Üniversitesi'nden e, Profesör Nicholas Lemon konuşmuş. Önemli e, iletişim konusunda. Amerika'daki Kolombiya Üniversitesi mi? Kolombiya mı? Yani Kolombiya ülkesinden mi? Hayır yani? hayır Kolombiya Üniversitesi'nden bahsediyorum. Ee, yanlış mı telahis edeyim? New York'taki yani. E, evet. Hmm. E, demiş ki Wikileaks gazetecilik yapmıyor. Assange gazeteci değil. Ham materyalleri halka sunmak gazetecilik olamaz demiş. Neymiş o? Bilmiyorum edit üzerine çalışırsa gazetecilik olacak buradaki eleştirden anladığım bu. Birazcık daha editörlük üzerine çalışılacak demek. Onlar sadece kaynak yaratıyor demiş. Yani, ben de diyorum ki herhalde körün istediği bir göz Allah verdi iki göz daha ne evet. isteyeceğiz ki haberden beklediğimiz şey zaten bilgi kaynağı olması aslında onu unutabiliyoruz bazen neyse gazetecilikte de derinden etkilenmez demiş mesleğin parametreleri bununla değişmez demiş yani bu sorun değil aslında da t oradan buraya akşamda birinci sayfaya çıkabiliyor olması bana garip gelen zaten oluyor bu da oluyor. Ama işte Julian Assange de bu yeni tip gazeteciliği bilimsel gazetecilik olarak tarif ediyor ve diyor işte ikili bir işlevi var. Hem insanlara haber taşımak için diğer medya organlarıyla işbirliği yapıyorsun. Yani veriyorsun hı hı. New York Times'e, Le Monde'a, Der Spiegel'a. Onlar e. gazete haline çeviriyor hem de haberin doğruluğunu ispatlama işini de yapıyoruz diyor. Şöyle yapıyorsun. Önce haberi okuyorsun. Sonra haberin kaynağındaki orijinal belgeye de internetten bakıyorsun. Bundan daha ala bir durum mu var? Yok. Bu gayet yani kontrollü. Yani muhabir, muhabir tam mı yazmıştı? Dezenformasyon mu yapıyor? Kendin karar veriyorsun. Tık, Yapıyorlar tık genelde. <gülüyor> Buna ben gazetecilik diyorum doğrusu. Önemli değil. Yani Juliana Assange'e karşı Avaz Orgun başlattı. Bütün dünyanın dört bir tarafında da e, bayağı yüksek sayıda insanın katıldığı gösteriler olmuş. Avrupa ülkelerinde, Avustralya'da ve başka kıtalarda, bütün kıtalarda oluyor. Ve son baktığımda dün e, 600 bine doğru yaklaşıyordu. 570 bin finan civarındayken ben bıraktım. İstersen net olarak bir kez daha sonradan bakabiliriz. Avaz nokta.org'da yapılan kampanyada e, hafta sonunda da bir cuma gününden başlayıp dün biten bir şey vardı uluslararası medya sempozyumu vardı medyanın yeni hali üzerine konuşuluyordu küreselleşmenin medyaya getirdiği sınırlarda bizim oturumda konuşuldu ben de orada bir naçizane konuşma yaptım ...ve Julian Assange... ...ve Wikileaks'in... ...ifade özgürlüğünün susturulmaması... ...içinde tam... ...hareket edilecek yerin... ...orası olduğunu bir kampanyanın parçası... ...olmamız gerektiğini... E, ...söyledim ama... ...olmadı. Yani Olmayacağından şey sen bunları söylemeden anlamıştım. Çünkü... E, Kelli felli televizyonlarımız oradan epeyce canlı yayın bağlantılar falan da yaptılar. Ben de oradan anladım ki burada demek bir şeyler olmaz. Benimle de yapmadılar ama. E, sen de bir şey anlamalıydın buradan. <gülüyor> Anlamadıysan şimdi yeri... Ama güzel bir konuşma yapmıştım ben. Neyse biz yayınlayacağız onu. Bir, bir kelli felli televizyonlara değil ama... Kılık kuyruk radyomuzda o konuşmanın tamamı var. 18 dakikamı ne de 9.30'dan sonra hmm. ona da kulak verme fırsatını bulabilir. Bizim de kendimize göre dinleyicilerimiz var. Onlar da karar verirler bakalım. İyi mi, kötü mü? Ama WikiLeaks'e karşı Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği işbirliği de hakikaten 5 kişilik bir siteye karşı dünyanın iki büyük, en büyük iki süper gücünün işbirliği yapması da insanı ...heyecanlandırıyor. Amerika'nın Adalet Bakanı Eric Holder... ...ve İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano... ...Avrupa Birliği'nin siber güvenlik yetkilileriyle... ...Wikileaks'e karşı önlemleri masaya yatırmışlar. Temel insan hakları üzerinde de bir konuşma yapılsa çok iyi... ...Brezilya Devlet Başkanı yalnız Lula... ...Lula da Silva... ...her fırsatta ifade özgürlüğünden dem vuranlar... Asancı'nın tutuklanmasına nedense hiç tepki vermedi sözleriyle. Bayağı giydirmiş. Lula da gitti ama ne yapalım. Artık onun da süresi doldu. Dünya çapında da işçi haklarının örgütlenmesi için de gösteriler var. Aradan sonra bunları konuşmaya devam ederiz. Açık Gazete Soul, benim Ruhum Clifton Cheney'e 85 yıl olmuş Öleli ama Ne kadar aslında Ölümsüz diyebileceğimiz Biri olduğunu da Bu şarkılarından anlayabiliyoruz My Soul adlı parçasıyla Clifton Cheney'i bir kez daha almış olduk ve devam ediyoruz 1925'te Dün Hayata veda etmişti 12 Aralık'ta Clifton Cheney'i Evet devam edelim açık radyo açık gazete ve Afganistan'da altı NATO askeri ölmüş hepsi Amerikalıymış ama bu sefer önce altı Amerikalı altı NATO diye geldi Taliban üstlenmiş Kandahar vilayetinin Zari bölgesinde bir intihar eylemcisi bomba yüklü minibüsü askerlerin devriyeye hazırlandığı sırada askeri üssün girişini yanında infilak ettirdiğini bildirmiş aslında olağanüstü Şiddet dolu, patlamalardan geçilmeyen, kan revan içinde bir dünya ama hiç yokmuş gibi davranmaya da devam ediyoruz tabii. İki Afgan askeri de ölmüş. Toplam 8 kişi, 6 Amerikalı asker varmış. NATO bilgi vermemişti. Bu yıl ölen NATO askeri sayısı 670'i aştı. Geçen yıl bu rakam 502 olmuştu. Bayağı ciddi bir yükselişten de bahsediyoruz. 30 bin yeni strateji diye sundukları Barack Obama'nın Nobel Barış ödülünü de kazanıp 30 bin yeni asker sokarak yeni strateji diye sunduğu şeyin sonuçlarını görüyoruz. Afganistan'da Halkın yüzde elli hemen terk etmesini istiyormuş hatırladığım kadarıyla. Ve i̇yi haber de şu Amerika'yı Usame Bin Laden'den daha çok seviyorlarmış. Yüzde otuz üç mü yüzde otuz dört civarında insan Amerika o kadar kötü değil diyormuş. Usame Bin Laden daha kötü diyormuş. Niye öyle diyormuş? İstemiyorlarmış Amerika'yı nedense. Böyle bir şey. Irak'ta da müthiş bir şey olmuş. Eş zamanlı iki saldırı. Sadece 17 kişi hayatını kaybetmiş. 23 kişi yaralanmış. Ambar eyaletinde, ülkenin batısındaki. 23 kişi de yaralandı, onu da söylemiştik. Başkent Bağdat'ın 115 kilometre batısında. Hükümet kuruldu mu orada? Kuruldu. Emin misin? Yok. Yoksa eli kulağında mıydı? Ha evet evet ama yani kurulacak gibiydi. Ya kurula yazdı. Zaten çok fazla bir şey olmadı. 11 ay falan oldu seçimler oladı. Evet. Yani yavaş yavaş kurulmaya doğru gidiyor. Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan'ı araması ve WikiLeaks'in ilişkileri etkilememesini istemesi iyi değil mi? Şeyi de aramıştır herhalde Obama. ...bizim haberimiz olmadı ama... ...Iraklı yetkilileri darayıp ...bu Vukilix'ten çıkan bu korkunç gazeteci... ...cinayetleri üstü ört, örtülen... ...örtbas edilen... ...on binlerce... ...cinayet, işkence falan... ...bunlar da ilişkilerimizi etkilemesin... ...diyordur değil mi? Herhalde diyordur. Evet pekala... ...devam edelim biz de... ...Stockholm'de bu arada terörist saldırı olduğunu söylemiş iki patlama olmuş Tokom'da bir terör suçu işlendi demişler gelelim Türkiye'deki önemli şeylere ha bir de şeyi de söyleyelim Kosova'da seçimler olmuş başbakan Taçi zafer ilan etmiş bu da hoş bir açıklama tarzı bir seçim Hı. olmuş Kosova Koskoca Kosova Başbakanı Haşim Taç'ı kendini genel seçimlerin galibi ilan etmiş. Oyların %31'ini almış. Resmi sonuçlar bugün açıklanacakmış. Kosovalı Sırplar seçimi boykot etmiş. Netanyahu'dan da güzel bir açıklama gelmiş. Onu da ekleyeyim. Oradan geçelim Türkiye'ye istersen. Kudüs'ü paylaşmaya niyetimiz yok demiş. Ben son bu, bu gibi açıklamaları da çok yararlı buluyorum. Açık konuşuyorlar insanlar. Mesela Amerika şey dedi, ikna edemeyeceğiz dedi. İllegal bir olayı sürdürmeme konusunda baktık ettik, o kadar laf döktük. İşgal altındaki topraklar konusundaki yerleşim yapmayın dedik, etmeyin yapmıyorlar. E, biz de yorulduk, Vukinix yüzünden yorulduk artık etmeyeceğiz dediler. Bu da çok güzeldi yani tamamen uluslararası hukukla ve bizati hukukun temel ile ilgili bir meseleyi ikna meselesine bağladılar. Benjamin Netanyahu da aynı şekilde gelecekte Filistin devleti filan kurulursa da Kudüs'ü filan paylaşmam ben demiş. Bölünmüş bir Kudüs politikamız yok demiş. Bunu da beğenmiş olduğunu tahmin ediyorum. Ve geçiyorum günün en önemli haberine Hürriyet Gazetesi'nde manşet. Uzun süreden beri ilk defa Hürriyet'ten manşet manşetle gir doğru ve önemli bir haberin girdiğini görüyoruz. Yılda 4000 kişinin ateşli silahlarla öldürüldüğü Türkiye'de geçmek üzere olan tasarı, tartışılan tasarı silah taşıma yaşının 18'e indirildiği isteyen 5 ...silah bulundurma ruhsatı alabilecek... ...internette silah reklamı serbest olacak... ...biz hani gazetelerde bazılarında bize gelen... ...şeyleri görüyorduk... ...evet hatta silah reklamları reklam. paylaşıyorduk da firmaları vermeden... Ee, ...yani bir garip bir halden bahsediyoruz... ...zaten birincisi haberin başlığında yazan şey... ...bence gayet gayet işin e, ne anlama geldiğini anlatıyor... ...internette silah reklamı serbest olacak ye başlıyor... Ee, ...başlık cümlesi... ...daha doğrusu bitiyor... Ee, ...yani internette... ...silah reklamının serbest olması... ...neden mesela mümkün ve nasıl olabiliyor... ...orasını bilmiyoruz... ...gerçi gazetelerin içinden böyle işte insert olarak bile çıkabiliyorlar ama... ...mesela alkolleri... ...içkileri bakkalda köşe altına saklayıp... ...sigaraları işte... ...kasa altında bir yere gizlemek falanla ilgili... ...yasaları olan bir ülkede... Ya başbakan sürekli olarak... Yani terörist muamelesi yapıyor sigarayla ilgili olan herkese. Elindekini alıp kırap, kırıp atıyor insanın eline girdiği kahvelerde filan. Baş öğretmen olarak ve sigaraya gerçekten terörist muamelesi yaparken silahı pek önemsemiyor anladığım kadarıyla. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sefa Kaplan'ın haberi bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi silah alt komisyonundan 9 Aralık tarihinde geçen... Bir tasarı bu. Tepkiler büyüyor diyor haberde. Tasarıdaki değişikliklerin en tartışılanı Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan pompalı tüfek taşıma yarışının 18'e indirilmesi. Hani pompalı tüfek deyince insana silah değilmiş gibi de bir hissiyat geliyor değil mi? Hı hı. Ha, pompalı canlı. Pompalı Pompası var zaten. E, pompalı olduğu zaman da öldürebildiği gibi. Yani öldürebildiği gibiden öte zaten işlevi hala aynı olduğu gibi desek daha doğru evet. herhalde. Ee, bir şey değişmiyor ya yani hava basıncıyla mı yoksa e, merminin barut basıncıyla mı hareket ediyor olması çok anlamlı bir fark yaratmıyor. Önemli olan merminin e, bedeni delip delmemesi üzerine kurulu. Yani sebepler değil sonuçlar silahta da daha etkili sanki. Değil mi yoksa? Yani e, silah ruhsatı isteyenlerin nörolojik, psikolojik ve fiziki rahatsızlığı olup olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden Altı kişilik heyet raporu alması zorunluluğu da ortadan kaldırılmış. Yok gerek Rapora yok. Rapora da gerek. Zaten e, isteyen 5 silah ruhsatı alıyor. Bunlardan ikisini e, işte belinde taşıyor. Sabıkalıysanız bir sıkıntı yok. E, silah yine aynı şekilde iki silah belinizde <gülüyor> takabiliyorsunuz. Peki neden böyle bir şey var derseniz orasını anlamak çok kolay değil sanki. Niye böyle bir şeylere izin veriyorlar? Yani silah mı gerekiyor memlekete? Iı, silah gerekiyor. Çünkü baya yoğun etiyor. silahlanmış Çünkü ülkeden bahsediyoruz. Silah para kazanacak diye düşünüyorum ben. Sen aynı fikirde değil misin? Yani bununla da... Iı, Naçizane bir tek şey ilgileniyor yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hulusi Güvel'in silah kullanma yaşını 21'den 18'e indirilen tasarıya tepki göstermesi dün de tarafta vardı Arzu Yıldız'ın haberinde 40 milyon kişiye silahın yolu açılıyormuş. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu ne kadar? 70 küsur milyon hı hı. değil mi? 40 milyon kişiye silah yolu açılıyor diye. Yani tarafa şey Hulusi gibi şey demiş bizim elimize geçmeden bir takım silah tacirlerinin eline ulaşıyor. <gülüyor> yasa tüccar baskısıyla şekillendirildi demiş. <gülüyor> yani e, memlekette hakikaten eğer yeterince üretim yapan vatanını milletini seven <gülüyor> üstüne üstlük borutlu marutlu insanlarsanız anladığım kadarıyla hakkınızda yasa bile çıkması mümkün. Buradan bu çıkıyor. Yani şimdi nedir? Silah lobilerinin isteği doğrultusunda evet bu çıkıyor tabii. 18'e indirildi silah bulundurma yaşı. İsteyen 5 silah ruhsatı alabiliyor. İkisini de üstünde taşıyabilecek. Heyet raporu da gerekmiyor. Hatta eski sabıkalılara da silah izni veriliyor. Bu yılda 4000 civarında insan ölüyor ve 700 kişi de yaralanıyor. Ki bunlar bence e, işin yan unsurları. Yani daha yeni bu yıl kaç tane e, etnik saldırı, kaç tane ırkçı saldırı yaşandığını hatırlıyor muyuz bilmiyorum ama hani en az sayıyı söyleyebilirim 6. E, yani Kürtlere yapılan saldırılar, romanlara yapılan saldırılar, mahalle yakma çalışmaları vesaire sayısı bildiğimiz kadarıyla en az 6. 18 yaşında olan herkesin kafasına göre gidip 5 silah ve ikisinde yanında taşıma hakkı alabildiği bir ülkeden bahsediyoruz artık ve kafasına göre gerçekten çünkü artık herhangi bir rapora da ihtiyaç kalmadı. Rapora hiç. gerek yok sabıkalı olmanız bir şeyi değiştirmiyor. 18 yaşında birine niye silah vermemiz gerektiğini bulabilmek mümkün değil. Bu arada Türkiye'de de işte nasıl denilebilir ki ulusal tüfek severler federasyonu gibi ABD'de tam bu yani NRA diye geçiyor işte. ...bir örgütlenme oluşmuş Merse ...silah evet, üreticileri, mi? satıcıları... ...ve sevenleri derneği... bir dernek var. Başkanı da... ...Cuma İç'ten... E, ...sormuşlar... ...ne yapacağız bu silahları ya... ...18 yaşındakileri bile niye silah verilsin istiyorsunuz diye... ...iç savaş çıkarsa silah gerekir... ...o da benimle aynı fikirde... ...boşnaklar silahlanmış olsaydı... ...Sırplar bu kadar kolay katliam yapabilir miydi... ...dünyanın en büyük savunma bütçelerini... ...koca bir polis... Ordularını besleyen bir ülkenin bir yandan da her vatandaşına birer silah verip iç savaşta birbirini vurması bekleniyor. Yani e, ve bu açıkça söyleniyor ve bunun üzerinden de yasa çıkaran bir hükümet var. Daha da güzeli. Bayağı güzel yani. Her şey yolunda e, yakında bu silahlarla ilgili başka haberler okuyor olma ihtimalimiz çok yüksek ama. Bunun farkında olmak lazım. Bunun farkında olmadığını e, düşünebilir miyiz şey olarak ya? Yani iktidar milletvekillerinin, başbakanın, ya farkındalarsa o İçişleri zaman... Bakanı'nın yani böyle bir şey olabilir mi? Yani silah alt komisyonu internette silah reklamına nasıl izin vermiş mi? Ve medyada nasıl insertler halinde yani içine sokuşturulmuş broşürler halinde zaten gelmekteydi bunun üzerine. %25 indirim, kredi kartına bilmem kaç taksit, o tüfek bu Bonus kadar, bu tüfek var, bu kadar. Tabii. Dürbünü fazladan veriliyor filan diye dürbünlü silah satılıyordu gastelleri içine. Daha yeni geçen haftalarda okumuştuk bir tane haber. Yani sadece o bile üç aşağı beş yukarı hepimiz silahlı olursakadar dair bir sürü bir sürü şey söylüyor ki zaten çoğumuz silahlı. Ee, adamın tekini yol ortasında atış talimi için kullanmışlardı ve öldürmüşlerdi İstanbul'da Ümraniye'de mesela. Hani, e, bunların tekrarı ve devamı halinde hükümet bununla ilgili sorumlu herhalde üstlenmiş durumda değil mi? Tabii canım ya Gerçi mezun. hükümetimiz yeri geldi sivil toplum ağzıyla konuşmayı çok seviyor. Birdenbire muktedir olmaktan çıkıp biz de çok üzgünüz falan gibi şeyler de dinleyebiliriz büyük ihtimalle ama Evet. bunun bu hesabı çok... bunlaradır başkasına değil yani. Bu son zamanlarda duyduğumuz en önemli haberlerden biri bence ve en endişe verici kaygı verici haberlerden biri. Umut Vakfı Başkanı Nazire Dedeman, Türkiye'nin genç nüfusunun silah sektörünün iştahını kabarttığında belirtmiş. Bu kadar genç yaşta tüfekle tanışmak topluma ne gibi yarar sağlayacak çok merak ediyorum demiş. Şiddetin en uç noktadaki göstergesi silah. Şiddet göstergelerini çoğaltıp uzlaşmayı nasıl artırırsınız bunu benim aklım almıyor demiş. Bu tasarı yasalılaşırsa durum çok kötü olur. Şöyle bir anlayış var. ...suçların büyük bölümü... ...ruhsatsız silahlarla işleniyor. Böyle de bir laf var evet. Yani sanki ruhsatlı olursa işlenmeyecek. Kanunlar... ...suçu önlemek üzere yapılmalı... E, ...demişler. Peki bu durumda şeyi sormak da... E, ...meşru değil mi? Yani Mademki durum bu... ...real olarak kabul edeceksek artık insanların... ...herkesin silah olacak... E, ...18 yaşından itibaren... ...sabıkalı, deli fark etmez... ...hepimizin silah hakkı vardır... Ve ayrıca e, bu silah hakkımız e, işte belimizde iki, evimizde de beştir gibi bir şeyi kabul ediyorsak... ...bunun üzerinden e, en azından o zaman mesela şeyi sorgulamamız gerekmiyor mu? Bu savunma bütçesine niye bu kadar ihtiyacımız var? Bu kadar tonla milyonlarca polisi bizim, niye besleyip duruyoruz? Biz kendimizi savunalım o zaman değil mi? Ya o ya o olmalı. Hem e, devletin bütün neredeyse e, memleketin beşte birini polis asker ettiği bir yerde... Hem de üstüne üstlük hepimizin silah taşımasına niye gerek var o zaman? Bunu bir anlatmak lazım. Ya bu, ya bu demek lazım ya da... Yani televizyonlarda yani film seyredilemez halde. Çünkü elinde ya da ağzında sigara olan herkes böyle buzlanmalar, mozaiklemelerle geçiniyor. Hı hı. Buna karşılık ortalık kan revan bütün silah görüntülerinden, onlar bütün dizilerdeki korkunç sayıda, sınırsız sayıda silah kullanımı serbest. E önemli olan sigarayı önlemek herhalde. E Tabii. Sigara öldürüyor. Halbuki silahlar öyle değil. Silahlar namus koruyor, şeref koruyor, haysiyet koruyor falan filan. Böyle bir şey silah dedi. Evet. da şey demiş zaten. Acaba vurabilir miyiz diye nişan alıp senin de söylediğin şey. Yoldan geçen insanları e, vurduklarının üzerinden 15 gün geçmeden bu rapor yayınlandı diyor caydırıcı filan değil kontroller yeterli değil çözüm ruhsat almayı kolaylaştırmak kesinlikle değil bu tasarıyı masum göstermek isteyenler bizim kadar Türkiye'yi ve şiddeti bilmiyorlar biliyorsan Fikri Türkel de e, bu lobileri öven yazı yazmıştı Tarık gazetesinde de inanılmaz yani bir durum var Bir de şeyden bahsedelim ya Çanakkale'de İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlenen çok kültürlülük perspektifinde barışın dilini kurmak panelinde olanlardan. Ee, aslında Çanakkale'de İnsan Hakları Derneği'nin e, yapmış olduğu bir toplantıyı büyük ihtimalle biz burada konuşuyor olmayacaktık ama e, mevzu sadece Çanakkale'de yapılmış bir İnsan Hakları Derneği toplantısı olmanın ötesinde İnsan Hakları Haftası sebebiyle gerçekleştirilmiş toplantı. Ee, ve bu toplantıya işte konuşmacı olarak davet edilenlerden birisi de eee Ronnie Margulies. Sıkıntı burada başlıyor. Daha doğrusu sıkıntı burada başlıyor dediğim e, saldırı burada başlıyor ve ardından da sıkıntı çıkıyor. Daha doğru bir cümle olacak sanırım. Şu oluyor, e, konuşmacılar aslında Sur Belediye Başkanı, çok dilli de hatırlıyoruz herhalde Sur Belediyesi'ni. Eee Etnik kökenler üzerinden gideceğim. Affedin çünkü konuşmacı tablosu bu şekilde oluşturulmuş. Bir Rum insan hakları aktivisti, bir Batı Trakya'dan, azınlık Türk ve bir Yahudi var masada, bir Kürt'ün yanında. Ve ardından toplantı başlarken ilk konuşmacı Roni Margulies toplantı başlayamadan öğrenci kolektifleri ve ÖDP üyeleri yine... Rony Margulis'e 5. saldırıların 2 yıl içindeki gerçekleştirdiler. Olabilecek en geniş perspektif aslında bu. Yani en geniş perspektiflerden biri yani. İnsan Hakları Derneği yapıyor toplantıyı. Evet. Konu çok kültürlük perspektifinde. Barış dili. Masada oturanların her biri birer aslında azınlık grubuna mensuplar. Ve üstüne üstlükle salonda gayet gayet bunu dinlemek üzere gelmiş yüzlerce insan var. İşte birileri kalkıyor... ...ÖDP'li ve öğrenci kolektiflerinden birileri... ...ve Rony Margulies'e beşinci saldırıyı... ...düzenliyorlar... ...tabii burada birkaç tane şey var... ...sadece Rony Margulies'e değil böyle bir toplantıya saldırmış oluyorlar... ...öncelikle... E, ...çünkü boyalardan ve yumurtalardan tek nasibini alan... ...Rony olmadığı gibi toplantı epeyce karışıyor... ...tahmin edebileceğimiz üzere... De ...konuşma filan da yapılmış değil zaten... ...daha yok sonra... ...saldırılardan sonra yapılıyor konuşmalar... ...yani e, saldırıdan önce mümkün olamıyor... Bunu yapan öğrenciler kim? Öğren, öğrenci kolektifleri. Öğrenciler mi bilmiyorum. Hani halk evleri diyebiliriz sanırım. Halk evleriyle yakın bir grup çünkü öğrenci kolektifleri ve ÖDP. Onlar ödepen, ne istiyor? E, onlar ne istediğini öğrenci kolektiflerin sitesinde açıkladılar. Aslı Roni Margules'in konuşmamasını istiyorlar. Yani özeti bu. Onun konuşma hakkı yok. Bazı insanların konuşmasını istiyorlar bazılarının konuşmasını istemiyorlar öyle mi? Kimin konuşacağına dair de tabii ki biliyorsun merci olarak bu tarafa başvurmak gerekiyor. Yok eğer uyulmayacak olursa bu şekilde cezalandırıyorlar anladığım kadarıyla. Tabii buradaki sıkıntı Roni Margulies'in e, demin bahsettiğim gibi kimliğinin ayrıca yazar olmanın dışında ve sosyalist olmanın dışında bir de e, Yahudi olması. Ee, beşinci kez Türkiye gibi bir ülkede iki sene içinde ki bunların dördü aynı gruplar tarafından yani ÖDP'liler ve e, halk evleri tarafından yapılan saldırılar. Beşinci kez saldırıyorsanız e, burada artık niye hep aynı liberale, liberal diye saldırılıyor çünkü. Niye aynı liberale saldırıldığını da sormak gerekiyor. Yani tarafta başka yazar var, başka liberaller var, başka bir sürü insan var ama beşinci kez aynı kişiye saldırılması herhalde... Ya obsesyonla açıklanacak ya da bilinç altında başka şeyler var bu adamların. Ve tabii bir de bütün bu saldırıların ardından Tonla da ölüm tehdidi aldı. Çünkü bu arada faşistler zaten sık sık tehdit ediyorlardı. Özellikle Necip Fazıl ile ilgili yazdıklarından sonra faşist demişti ona. Koyup kendi yazdıklarını Kısakürek'in aslında buna ne dememiz lazım diye. Neyse böyle devam eden bir hikaye. Şimdiden söylemek ve net söylemek lazım ki hani beşinci saldırı, on beşinci saldırı olduğunda yumurta değil de başka bir tatsızlık olursa... ...hani e, burada başka, başka başka başka başka şeyleri de konuşuyor olmak ve sonra Aa, böyle beklemiyorduk dememek gerekebilir. Evet yani... Tadını kaçıralı epeyce oldu bunların dediği işlerin diye düşünüyorum. Evet yani Ahmet Altan da... E, Türkiye'nin en parlak entelektüellerinden biri olan şair Roni Margulies'e saldırarak üstüne boya döktüler. Dün de diyor sosyalist bir demokrat olan Margulies'in fikirlerinden hoşlanmıyorlardı ve onu kaba kuvvetle susturmayı istiyorlardı. Ya yani Ankara'daki olayda Çanakkale'de gerçekleşen saldırıda bu gençlerin asıl amacını susturmak olduğunu ortaya koyuyor. Gençlerden beklendiği gibi özgürlüğün öncüsü değiller, aksine toplumsal bir susturucu olmayı görev edinmişler. Şiddet uygulamaya yatkınlıkları İstanbul'da kendilerini öven polislerin şiddete yatkınlığından hiç farklı değil. Tek sesli bir toplum kurmayı tasavvur eden kemalizmin yumurtalı boyalı yeni havarileri rolündeler. Belli ki saldırılarını da sürdürecekler. Bu arada kolektiflere diyor. de söz hakkı verelim de yanlış olmasın. Onlar da bir açıklama yaptı çünkü bu konuda. Gazetecilik gereği söylemek lazım herhalde. Şu sebeple saldırmışlar. Roni Margulies savunduğu AKP faşizmi amfilerde sokaklarda sürerken barış ve demokrasinin tutukları atmak için Çanakkale'ye geldi. Ancak referandumda evet'i örgütleyen yani halka, emekçilere, öğrencilere karşı has, halk gasplarının ve AKP faşizminin artmasını... Üniversitelere gerici zihniyetin girmesini, üniversiteleri baskı altına almak için yasalar getirilmesini örgütleyen Roni Margulies'e karşı üniversitelerin gericiliğe sermaye teslim etmeyen, dı dı dı dı dı dı, İstanbul'da AKP faşizmini gören öğrenci kolektifleri de oradaydı, diyor kolektifler. Hmm. Yani ilk saldırı boyalı olanı ÖDP'li tarafından gerçekleştirmişti bir tane. Beyoğlu'nda ailesiyle yemek yiyordu. Masada kardeşi falan filan böyle bir aile emeği vardı. Üzerine boya dökmüşlerdi. Ardından da aynen devam etti bu saldırılar. Bir durup düşünmek ne oluyor acaba demenin galiba vakti geldi. Çünkü bütün bu inatla saldırıyı sadece bu görüşleri savunan bir yazar olmadığına göre... ...niye bu adama yönelttiklerine dair başka bir cevap daha geliyor ki aklıma... Hani dilimden çıktı çıkacak yerde neyse. Eh, öyle. Bence bu noktada duralım. duralım çünkü Çok öyle bir şey yok. yok bu arada bari 9'a çıkmadan şeyi de söyleyelim de. E, bu arada Ahmet Kaya'nın da e, 10. yıl dönümü idi. Gidişinin ve e, bununla ilgili de bir gece düzenlendi. Gece epeyce kalabalık oldu. Bu arada olmuş daha doğrusu. Evet kapıda insanlar doluşmuş falan filan ve gayet de iyi geçin der Tonla insandan bir sürü şey duydum. E, Ahmet Kaya'yı anmak herhalde bizim de görevlerimizden biri diyelim. Günaydın Ahmet Kaya. Günaydın diyelim. Son olarak bir de şeyi de söyleyeyim. Gayet endişe verici bir açıklamada yüz, haberde, yüksekova'da jandarma ekibinin durdurduğu araçlardan indirilen 9 kişi yere da Bir silah sesi. Başından vurulan 33 yaşındaki Sedat Karadağ tedaviye alınmış. Durumu ağır. Vali Karadağ kendini vurdu demiş. BDP ise jandarma infaz gerçekleştirdi demiş. Ve şehrin ortasında kafaya tek kurşun haberi vardı. Başka gazetelerde pek yoktu tarafta gördüm ben çok. Ve bölge karışmış durumda Selim Kemaloğlu'nun haberinde. Gençler polisle çatışmışlardı. Endişe verici gelişmeler devam ediyor. Açık gaste. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet, e Ankara'nın havası ne soruyla başlayacaktım ama bol karlı olduğunu, soğuk olduğunu biliyoruz ama onun dışında da baya sıcak gelişmeler de var ve maalesef çoğunu da hayırlı gibi gözükmüyor özellikle bu yumurtalar. Evet. Polis baskınları karşılığında yumurtalar filan. Ee, yani önümüzde. Haziran'da bir seçim olacak malum. E, iki yıl içerisinde de işte üç tane seçim var. Cumhurbaşkanlığı seçimi de olacak. Yerel seçimler olacak. Muhtemelen bir referandum da olabilir. Yani Türkiye'nin gelecek iki yıl içerisinde bol e, seçimli bir durum var. Ayrıca partiler içerisinde gelişmeler var. Ben e, geçen hafta biraz... Açık Radyo muhabirliği yapmaya çalıştım. İşte TÜSİAD Ankara'ya bir çıkartma yaptı. TÜSİAD çıkartma yaptığında e, siyaset de e, onlarla bir araya gelir. Ve kulisler biraz daha e, şey yapar. Bu çerçeveden biraz isterseniz e, hem e, kulis sayılabilecek bilgileri hem de partiler üzerinde ve iş dünyası üzerindeki e, gündemi biraz aktaralım Lütfen tabi. O çerçevede. E, şimdi e, işte iş dünyası TÜSİAD bundan 8 yıl önce AKP iktidara geldiğinde e, bu yana çeşitli, çeşitli çatışmalar yaşadı iktidarla özellikle başbakanla. E, aslında iş dünyası açısından ve TÜSİAD açısından baktığımızda bu 98 yıllık dönem e, o, iş son derece başarılı geçirdi, yüksek karlarla kapattıkları metlerini varlıklarını çok yüksek e, beklemi e, hayallerinde bile görmeyecekleri fiyatlara yabancıları sattıkları yani e, ekonomik gelişmenin de töközlemenin olmadığı ve karlılığın çok yüksek e, şeyleri vardı bir e, oranlara vardı bir dönem oldu e, hem Finans sektörü hem realel sektör açısından e, işte ama a, Tarihlerinde böylesine karlı dönemi e, pek yaşamamakla birlikte e, AKP ve Erdoğan'a e, gelince e, rezervlerini e, koruyorlar. Ama bizden biri e, değil e, şeklindeki düşünce hali hazırda da devam ediyor. Tabii e, TÜSİAD da eski e, şeyini yitirmiş durumda. da bunu kendilerinin kimileri farkında kimileri farkında değil eskiden çok önemli bir şey olduğu vakit TSK'ya Tüsiya da an bakıdırdı. Şimdi o kadar e, etkin ve güçlü olmadıklarını da farkındalar. Bunda temel şey bu dönemde e, yani Tüsiya'nın bir medya grubunun emanet edilmesini olduğunu ileri süren, bunu eleştiren e, iş işte, dünyası temsilcileri de var. Bu e, toplantılara e, şey açık bölümlerinde de kapalı bölümleri kendi üyeleriyle olan şeyleri oluyor. Özellikle resepsiyonlarda siyasetçilerin itibar ettiğini, özellikle muhalefetten yer alan siyasetçilerin itibar ettiğini gördük. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP'ye ve BDP'de etkindi. Hatta bu resepsiyon esnasında epeydir yaşanmayan bir tablo benim de gözümün önünde cereyan etti. MHP. Milliyet Gazetesi dün manşetten vermişti Ber onu. Bu tokalaşmaya ihtiyaç var diye. Evet aslında bu çok e, BDP'lerin bekledikleri bir gelişme değildi. Çünkü ben onlarla birlikteydim. E, sohbet ederken bir e, grup e, Türk kokteyllerde işte siyasetçi içeri girerse medya ile birlikte dolaşan bir grup e, bu tarafa doğru yöneldi. Ve MHP'de e, tüm kadrosuyla ile BDP'li gözümün önünde kucaklaştılar bir şekilde el sıkıştılar. Yani epeydir olmayan bir manzaraydı. E, ardından Tüsyat üyeleri de BDP'lere itibar ettiler bu gelişmenin sonrasında. Başkan ve diğer üyeler de BDP'lerle yakın e, olmaya çalıştılar. E, tabii e, bu toplantılarda Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki gelişmeler... Ee, özellikle kongre, arifesine denk gelmesi nedeniyle e, konuşulan konulardan bir tanesiydi. Ama esas temel mesele yani önümüzdeki dönemde e, AKP üzerindeki gelişmelerin neler olabileceği. Yani kulistere yansıyan e, şey, Siyad Gül'e e, Erdoğan'a göre daha yakın bir kuruluş. Ve önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimine, kendisinin Cumhurbaşkanlığı'na hazırlayan Erdoğan sonrası AKP ve Gül'ün pozisyonu üzerine epeydir Ankara'da devam eden tevatürler de geldi. Yani bu önümüzdeki dönemde, önümüzdeki hafta CHP içerisindeki gelişmeler onlara da geleceğiz. Ama AKP'nin nasıl bir yönelim içerisinde olacağı özellikle biliyorsunuz Erdoğan'la Gül arasında... Pek çok hususta ciddi e, farklılıklar belirginleşmeye e, başladı. Bu çatışmayı, e, farklı e, yönelimleri e, pek çok insan gözlemliyor. Bunu da iş dünyası da gözlemliyor. Buna uygun da yeni e, siyasi e, mühendislik tasarımları ortaya çıkıyor. Çünkü CHP ve MHP'nin etkin bir muhalefet ve iktidar şansını göremedikleri için ee, AKP üzerinde operasyonların e, üzerinde duruyorlar daha aktif bir şekilde e, ve Güler'dan çatışmasında ve Gül'ün siyasi hayatına ilişkin, şimdi Ankara'da biliyorsunuz yani bu çatışmaya ilişkin Zaman zaman Gül'ün e, bir e, cumhurbaşkanlığı bitiminden sonra e, onurlu bir dış görev verilmesi bile AKP çevrelerinde de e, Erdoğan'a yakın kaynaklarda gündeme gelen hususlardan bir tanesi. Ayrıca yani benim e, kulislerde diyebileceğimiz e, konuşmalardan bir tanesinde Erdoğan e, alternatifi bir Gül e, merkez sağ operasyonlarının cumhurbaşkanlığı sonu olur. Yani her şeyin konuşulduğu. Ve çoğunlukla da e, AKP içindeki e, yani sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'ni e, bünyelerine sindiremeyen iş dünyası bu dönemdeki yüksek karlıkları bünyelerine sindiriyorlar ama yeni modeller üzerine de e, siyasi mühendisliklerin e, yapılacağını önümüzdeki dönemde söyleyebiliriz. E, Gül de e, İlişkin yaklaşımları dediğim gibi son derece şey. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kongreye giderken ki şu görünümde enerjinin büyük bir bölümünü seçimlerde kapsayacak bu. Bu tür iç mücadelelere ayıracak gibi gözüküyor. Ki bu kongre önümüzdeki hafta kongreye de bunu giderken görüyoruz. Ve bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin izlediği tutum... Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali e, AKP üzerinde e, n, e, halen devam eden popülar hizmeti %40-50'ler arasında bir oy potansiyeli e, AKP üzerinde tasar, tasarrufların e, yapılmasına o konuda e, çözümlemelere gidilmesine e, yöneltiyor. E, bu bağlamda tabii e, yani 8 yıllık e, iktidarın getirdiği bir e, Mağrur ve kibir ve dokunulmazlık AKP saflarında da kendini gösteriyor. Özellikle liderliğinde bunu görüyoruz. Bu ilişkileri geliyor. Çeşitli kesimler arasındaki ilişkileri geliyor. Yani bu, bu, buradan da aslında şeye geçmek mümkün. Yani AKP analizine geçmek mümkün. AKP'nin 8 yıllık iktidarı ve bundan sonraki süreçte ne olabilir, nasıl gelişebilir? kulislerde genel olarak dediğim bu şey üzerinde duruluyor. Bu çerçeve üzerinde, AKP üzerinde yoğunlaşıyor. Şimdi biz de çok programlarımızda konuştuk. Yani bu 8 yıllık süre içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar beklenenin üzerinde reformist hareketler içerisinde bulundu. Yani bunu AB etkisi vesaire derseniz deyin. Çok ciddi bir Türkiye'nin demokratikleşmesi üzerinde ve vesayet rejiminin kaldırılması üzerine çok ciddi hamlelerde bulunuldu. Bunlar tamamlandmış mı? Değil tabii ki. Ama şöyle bir şey artık tespit etmek lazım ve başlığı koymak da gerekiyor. Yani demokratlığının da açılımlarının sınırına yaklaşmış konumda. Bu anlamda da pek çok konuda da ötesinde yerinde sayıyor. Evet. Dün de Radikal 2'de Ahmet İnsel'de AKP'nin duraklama dönemi başlığıyla benzeri bir analizi içeren güzel aynı bir yazı yazmıştı. Düşürmüşüz. Evet. Gerçekten son derece önemli. Tespitler benim de e, katıldığım ve aynı şekilde düşündüğüm yani ne? ilerleme kaydedilemiyor. Mesela Kürt sorunu gibi konular var. Başka alanlarda bir ileri bir iki geri gidiyor. E, yani bizim bu 2000'li yılların ilk 10 yılında e, yaşadığımız e, 8 yıllık e, dönemde önemli demokraside önemli mesafelerin alındığı e, bu dönemde e, genel olarak böyle bütün bu olaylara vesayet rejiminin e, gerilemesine yol açan pek çok e, gelişmenin olduğu bu döneme herhalde e, ileride tarih ...değerli siyasi tarihçilerin değerlendirmesine gidince e, denilebilir ki yani bu Soğuk Savaş sonrasındaki siyasi liberalleşme demokratik birinci kuşak reformların olduğu bir dönem olarak nitelendirmek sanıyorum pek yanlış olmaz e, bu 8 yıllık süreci Yani e, bir değişim isteği çerçevesi içerisinde toplumsal değişim isteği e, bir yatak buldu o da e, yani AKP üzerinden gelişti. Ee, ve bu birinci kuşak reformların da sınırlarına gelindi. Artık bundan sonrası daha ileri ve yeni bir demokrasinin oluşturulması. İşte burada e, AKP'nin e, yani bunun ötesine gitmesi e, konusunda şüpheler var. Yani çünkü e, aslında bunun ötesi de e, sadece e, muhafazakar e, değişim. Mi, e, gündemine belli değişim maddi, gündem, maddi değişimleri gündemine almış bir partinin ötesinde aslında normal şartlarda solun sosyal demokratların e, içinde yer aldığı e, güçlerin e, yapabileceği bir güç. Bunun ötesi yani yeni anayasa, ileri demokrasi yeni demokrasi sadece AKP'nin işi değil e, Kürt sorununun çözülmesi Alevilere ilişkin hakların çözüme yani Türkiye'nin temel meselelerin kalıcı çözümler üretilmesi ve yeni bir Türkiye yapılması yeni anlamsa. Şimdi burada e, sınırlarına yaklaşmış. Yani bunun ötesine AKP'nin çıkıp çıkamayacağı eee ama çıkacak bir e, muhalefet, yeni bir oluşum, güç de evet yani dış ve iç evet, İç ve dış dinamikler Zor, zor durumda bırakıyor Diye de inselde analizini evet. Öyle yapıyor yani dışı, Bir muhalefet olmadığı gibi elle, elle tutulur Hiçbir muhalefet 8 yıllık bir iktidardan sonra güçlü bir Siyasal rakip olmaması işte piyasada rakipsiz tekel iktisattaki tekel durumunun Getirdiği rehavet Diyor İ, İç dinamik olarak da tabi Yıllarca süren iktidarın AKP'de bir kişi merkezli otoriter bir yapı yapmış, oluşturması. Bunun sonucunda da Erdoğan'ın düşünsel ve fiziki kapasitesiyle sınırlanıyor. O da Türkiye'yi ve dünyayı neredeyse sadece kendi iktidarlarına hatta şahıslarına yönelik büyük bir komplo olarak algıladıklarına dair işaretleri söylüyor. Ve işte Wikileaks konusunda. AKP'nin önde gelenlerin hepsi bunun bir AKP'ye karşı yapılmış bir komplo, İsrail vesaire komplosu gibi görmeleri e dışa gene bunun bir uzantısı olarak da öğrencileri de işte bu solcu kafir refleksiyle ele almaya başladı 60'ların komünizme mücadele derneği onları ben iyi hatırlıyorum ya ilim yayma cemiyetinin Milli Türk Talebe Birliği gibi örgütlerin salgıladığı solcu kafir refleksini bugün kendilerini protesto eden öğrencilere karşı öyle görüyor. Örgüt üyesi tabirini şeytanla eş anlamlı olarak kullanmaları da diyor. Tabii sizin de söylediğiniz Kürt meselesi de bunun bir parçasını oluşturuyor. Ya şimdi bu kadar e, yani e, süre sonucunda ve bir alternatif sizi... Yani, ha, bir kartel Ahmet İnsel'in söylediği gibi hakim durumu e, kötüye kullanmaya da yol açıyor. Yani e, tümüyle e, bir e, rekabet literatürü dilinden konuşursak e, şu anda iktidarın işte bir nobranlığı var ki bu iktidar süreçlerinde semirme, nobranlık ve paranoya gelir yani komplolarla. Ee, ya aslında e, yani çok gereksiz bir şeye kapılıyor. yani Genelde yüksek muhalefet tehdit eden bir muhalefetin e, olmadığı bir durumla karşı karşıyayız. E, ve bu onu e, köklerine de e, dönük e, eski kavramlarla durumları açıklamaya çalışmaya itiyor. Yani e, işte öğrenci e, her türlü ta, e, başka talebe kendilerinin sisteme e, dizgiyi pozisyonlardaki Kesimlere ve kişilere karşı uygulanan sertlik bir e, bunun eseri yani e, sonuçta iktidar e, hem rakipsiz olma pozisyonu nedeniyle bir nobranlık katsayısında ve paranoya katsayısında yükselmelere yol açar. Bu genelde böyledir ama e, bununla birlikte e, gerçekten e, entelektüel kapasite e, şöyle bakmak lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarını biliyoruz. E, bu dönemde e, beklenen üzerinde bir e, iktidar pozisyonuyla karşı karşıya kaldığında ajandasında, heyvesinde bu derecede bu reformist e, alanları destekleyecek e, hazırlıkları söz konusu değildi. Bunu hem e, liberal, e, demokrat kesimlerle olan işbirliğinden desteğinden sağlamıştır. Hem de bu süreçleri destekleyen pozisyon Avrupa Birliği pozisyonudur. Zaten e, bu, bu işin birinci kuşak reformların sınırına yaklaşıldığı dönemde e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile liberal ve demokratların e, ayrılma kavşağına geldiğini de görüyoruz. Pek çok hususta çok farklı bakış açıları içerisinde olduğunu. Bu da onun zaten sermayesinin önemli ölçüde e, azaltıyor. saat rejiminin ...pek çok e, alanda gerilemesini sağlanması toplumsal bir istekti. Bu karşılığını çok değişik kesimlerden hem sınıfsal e, kesimlerden hem de e, pek çok e, siyasi alandan e, birleşkisiyle vücut buldu. Ama bunun geldiği bir, bir istasyon var. E, bu istasyonda Adalet ve Kalkınma Partisi duruyor, bekliyor... Ee, yani bu, çok da şey yapmak istemiyorum yani e, bu partinin e, hamlelerinin değişim üzerindeki gelişmelerinin tabii ki bir sınırları var ama Türkiye açısından baktığınızda bu e, lokomotif istasyonda kaldığı müddetçe başka itici güçlerinde olamaması e, önümüzdeki dönem açısından yani e, bu önümüzdeki dönemdeki seçimlerde birinci parti gerici şu anda görülen bir hareketin duraklaması, gerilemesi, ittifaklarını yitirmesi e, çok ciddi olarak Türkiye'nin önümüzdeki döneminde parlak bir durumda geçemeyeceği ihtimalini de ortaya koyuyor. Evet, e Çünkü ciddi bir muhalefet e, tetikli itkisi yok. E, liberallerle, demokratlarla, sollarla bağını, gerçek bağ e, iletişimini koparmış e, ve muhafazakarlığını yenileyememiş diyeyim. Yeni bir pozisyondaki bir iktidar partisi orta sahada topu yuvarlamaktan başka bir şey yapamaz. İşte evet yani bütün bu devrimci karargah davasında ve benzeri öğrencilere gösterilen bu ölçüsüz şiddet kullanılması filan meselesi de şeyi de Ahmet'in senin şeyine tekrar kullanacak olursak kullandığı analiz yöntemlerini. Yani o tek el pozisyonun önemli sonuçlarından biri zaman içinde gerçekle temasın yitirilmesi değil midir diye soruyor. Hakikaten de bir gerçeklik duygusu yani bütün dünyayı kendine yönelik bir tehdit olarak algılamanın biraz paranoid diyebileceğimiz bir şeyi doğal uzantıları bu yani sonuçta daha da eskisinden daha fazla savuç, savunma amaçlı olarak Erdoğan etrafında kenetlenebilir merkez. Bu da salt Erdoğan için çalışan bir aygıta dönüşmesine de yol açabilir diyor. Şimdi tabii biz burada bunları yaparken bir de şunlara da dikkat etmekte fayda var. Şimdi bütün bu gelişmeler yani önümüzde 3-4 seçim işte AKP'nin istasyonda Çakılıp kalıp kalmayacağı, daha gidip gitmeyeceği, ne etkileyebilecek faktörler var. E, artı etkin e, muhalefetin, itkilerin, e, gelişmelerin olabileceğini. Mesela bütün, bütün bu ondan ne, nasıl bir ortam içerisinde neler etkileyebilir? E, dış kaynak girişi Türkiye'ye e, bu 8 yılda hiç e, eksilmedi değil mi? Dolayısıyla bu dış kaynak girişi de Türkiye ekonomisinin e, motorunu döndürüyor ve büyüme elde ediyorsunuz. Ee, bu büyümeden memnuniyet duyanlar e, AKP iktidarını olumlu buluyor. Dolayısıyla dış kaynak akışının, sıcak paranın, finansal sermayenin devam edip etmeyeceği bu sürece etkiler. İki ne etkiler? PKK ile olan e, ateşkes, e, ölümler, cenazeler. Üç ne etkiler? benim gör, sıralayabileceğim e, ABD ve İsrail'le yaşanan gerilimlerin nasıl bir yolu izleyeceği yani bu da dış bir faktör olarak. Ama önemli şeylerden bir tanesi de e, Gül Erdoğan yani e, bu önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçim. Ondan sonra Gül ne yapacak e, Cumhurbaşkanlığını. Cumhurbaşkanlığı? Diyeyim ki Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı. Erdoğan'ın gözünde herhalde var Cumhurbaşkanlığı. Var, ona yatır çalışılıyor zaten. Evet. E şimdi Gül Erdoğan çatışması AKP'de nasıl çözülecek? Gül benim iki yıldır söylediğim bir şey vardı Putin. Medvedev. Medvedev şey olabilir ki iş dünyası bunu istiyor. Belli güçler medya falan. Gül'le daha iyiler çünkü. Gül Erdoğan bir tane daha ekleyeceğim. Gülen ilişkilerinin durumu bu AKP arenasını belirliyor. E, bu belirleyicilik de bunların istasyonda ne kadar gideceği gidemeyeceği durup durmayacağını etkin olabilecek. Dolayısıyla e, bu seyri etkileyen yani bu faktörleri e, birkaç tane daha eklemek mümkün ama bunlar da bu işi tetikleyecektir. Tabii ki enteresan bir şey var farkındaysanız. Biz eskiden e, böyle çok e, bir, bir konu olduğunda hemen gözü TSK'ya çeviriyorduk. Şimdi biraz daha az çevirdiğimiz bir döneme girdim. bu açıdan olumlu bir, Hı, bir şey evet. değil mi? Önümüzdeki dönem ne etkiler? TSK şunu derse bilmem ne bunu derse. Bir de şey devreden AB demiyoruz farkındayız. O da tırtılmış vaziyette o ilişkide. Yani bunun nedeni sadece Erdoğan'a falan AKP yıkmak e, yanlış olur. yani Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri de göz ardı etmeden e, yaklaşmamak lazım. Dolayısıyla e, yani e, sıcak bir döneme siz başlangıçta söylediniz. Bir e, dönem yaşanacak ve e, restorasyon. Türkiye'nin ikinci dönem ileri ve yeni demokrasi üzerindeki devre bence AKP'nin üzerindeki restorasyonun nasıl de mümkün olabilecek. Çünkü şu hali hazırda Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir parti var. Arka pozisyonda duruyor ve artık zor ilerliyor. Ee, i̇kincisi ne geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi yani bir ara dönem liderini bu da gerçi belli olmayan bir enerjisini bu işlere harcayıp duruyor. Dolayısıyla ya yeni akımlara yani BDP'yi e, ya ayrı bir gündemde konuşmak lazım. Ee, bunun içerisinde merkezde e, işte demokratik muhafazakarlıktan daha ileri bir aşamaya kendini sürükleyip sürükleyemeyeceği e, konusunda Yorumlarda bulunduğumuz polemiğe girdiğimiz işte ne bileyim işte e, değerlendirdim. AKP üzerindeki tasarruflar önemli. Dolayısıyla halkın sesi partisi bir şey olarak bunlar, geliyor. Ben onu ayrı bir gündemde kozunuzmam çok ilginç çünkü oradaki e, gelişmeler orada e, sosyalist arkadaşlarımız da girdiler onun içine. E, hatta onları da bir açık radyo davet etmeyi düşünüyorum bunu e, onları bir dinleyelim ne diyorlar diye. Tabii ki bir takım şeyler olacak ama yani şöyle bakın 1997'de bir tane Refah Partisi vardı. Bugün o kökten dört tane parti var Türkiye'de. Evet. Yani bunları dikkat etmek lazım ve yani çok kesin şey yapmadan AKP'de sınırlarına yaklaşmış bulunuyor. Ama ateşleyici faktörlerin olduğunu da göz ardı etmemekte fayda var diyorum. Belki da... şeye de bakmamız lazım son olarak da. yani Siz üstündesiniz galiba peşindesiniz izin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de hala tabi çok yani uzun yıllardan beri Türkiye siyasetinde fevkalade önemli rol oynamış kurucu parti. Onların ne yapacağını da görmemiz ya izin... Ben aslında o, o, orada yani Ümitkar değilim. Yani Normalde bu Türkiye'nin ileri ve yeni demokrasi hamlesini e, sınırlarına yaklaşmış AKP'den devralacak sosyalistlerin, iklimcilerin, yeşillerin, sosyal demokratların işidir bu. Yani daha ileri noktaya e, ittifaklarla taşımak, götürmek. Yani insanın e, akılsal ve duygusal beklentisi bu ama... Bakıyorsunuz aklı başında sol işte Taksim tünel hattında gidiyor geliyor 500 kişi ama yetmiyor. Sosyal demokrat denilen kesimin hali bu. Dolayısıyla yani bu ateşlemeyi bu şeyi devralacak götürebilecek bir şey göremiyorsunuz. Yeni partiler çıkar mı? Çıkar tabii ki Türkiye önümüzdeki dönemde bol partili olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yani Kürtlerin, siyasi İslam Kürtlüğü'nden gelenlerin, ve sol sol değişik solların. Dolayısıyla yani e, yine yoğunlaşılacak yer AKP'nin içine bakmak, e, oradaki girişimleri dikkat etmek diyorum. Tabii ki CHP ama yani ben kişi olarak yani genlerinle ilişkin yani bir, bir de, kırması lazım. O e, ve yani gerçekten ben e, o konuda yani şu anda da bazı e, düşünürlerin e, akademisyenlerin arasında bu tartışma var onu da dahil olabiliriz ama e, ümitkar değilim yani e, böyle bir hayale kapılmanın e, yanlış olduğunu düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, çok ümitkar olmamak lazım evet. ama yani, yani kongreyi tabi izleyeceğiz onu yapacağım ama akreditasyonumu da inşallah bugün alacağım e, yani radyomuz adına izleyeceğiz Harika. Hafta. <gülüyor> Çarşaf listemi yoksa blok listemi oldukça mesajı tartışıyor. Bununla harcayan bir hareketin e, ileri demokrasi üzerinde. Yani bir karargah. Onlar da bir karargah kurmuşlar bu arada şey. işte çeşitli önce web sitelerini yenilediler. E, yani e, ne diyelim yani biraz <gülüyor> bakalım onu da izleyeceğim. Yani düşünsenize Deniz Baykal baş. Daiyken başkan tek başkanı vardı bu partide. şimdi üç tane başkanı var. Evet evet şimdi önümüzdeki hafta yapılmış olacak zaten kongre evet, gelecek evet. hafta sonu gelecek pazartesi halk partisini konuşuyor Konuşur olacağız. Olabilir Peki çok teşekkür Peki, ederiz iyi yayınlar hoşçakalın. Ali Bilge ile ekonomi politik. Trek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilim lanla iki gözüm, felsefe lanla ve tarihle yargılan. Geceler çok karanlık gel düşündeki sevgilim ay ışığı yedir bana mal değildir ölüm bana bir damgul değildir bana geceler çok karanlık gel düşündüm Ben hasrete tutsağım, hasretler tutsak bana. Bıyığımdan gülü satmaz bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim. Bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız. Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgimi Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum Gözlerimde güneş koşar ve çiçekler ekersiniz Çiçekler ekersiniz toprağımı Altyazı M.K. ondan koparıp beni. Hoşça kalın sevgililerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevgili Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay gezegenler ve yıldızlar hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküler ve şiirler. Dillerlerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz topraklar. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler hoşçakalın. Hoşçakalın ağız tadları. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıramı, banyo sıram, kelepçe sıramı. Parkamı, kazağıma, eldivenlerim, ayakkabılarımı. Ve kalemimi, ve saatimi, ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşçakalın, hoşçakalın. utan bana solunu geçir bana uyku tutmuyor gözüm anılar sıraya girdi gelen anne süt içir bana dostum bana sevdem bana solunu geçir bana uyku Anılar sıraya girdi Gelen anne süslü içir bana Hoşçakalın anılarımı bıraktığım insanlar Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar Yedi bölge, dört deniz, yedi iklim, altmış yedi şehir Okullar, mahalleler, çökürler, tren yolları Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar ve işçiler ve köylüler hoşça kal ülkem. Hoşça kal annem. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimde, en yaşayan halimde Gidiyorum dostlarım. Hoşça Hoşçakalın Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözümle, beni yüreğimle, beni özümle, bilimle anla beni, felsefeyle anla beni, tarihle anla beni ve öyle yargılam. Ölümünün 10. yıl dönümünde Ahmet Kaya'dan beni tarihle yargıla türküsünü dinledik ee, bu aynı zamanda bugün 13 Aralık 1980'de de 17 yaşındaki TDK üyesi Erdal Eren'in idam edilmesinin de 30. yıl dönümü onu da bu Ahmet Kaya'nın türküsüyle birlikte değerlendirmekte de yarar var yaşı küçültülerek idam edilmişti. Yaşı büyütülerek, pardon. 17 yaşındayken idam cezası verilemeyeceği için 12 Eylül'ün şeylerinden bir tanesiydi. Hediyelerinden birisi tırnak içinde. Açık Gazete Evet, Açık Gaste'deyiz. Evet, şimdi size hafta sonunda yapılmış olan bir sempozyumdan Ömer Adının bendenin yapmış olduğu konuşmayı yansıtacağız. Bu uluslararası medya sempozyumuydu. Yeni bir yani küreselleşmenin bir fırsat mı yoksa sınırlama mı getirdiği konusunda yeni bir medya doğuyor mu diye yapılan U uluslararası basın kuruluşlarından dünyanın çeşitli ülkelerinden de çok sayıda gazetecinin katıldı. Bağcılar e, Belediyesi'nin ön ayak olduğu bir toplantıydı. Burada Holiday Inn'de yapılmış bir toplantı. Üç günlük medyanın yeni hali 5N, 5N2K broşürde de böyle yazıyordu. E, bunun üzerine yapılan bir konuşmaydı. Bu arada Wikileaks üzerine yapılan saldırılar hem internet üzerinde hem de çeşitli uluslararası hükümetlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin de basın özgürlüğü açısından Brezilya Başkanı Lula'nın da sözünü ettiği gibi aleme verir. Talkını kendi yutar salkımı gibi bir durum oluşturduğu da apaçık ortada. Çünkü büyük göz göre göre 5 kişilik küçük bir internet sitesinin yaptığı medya yayıncılık olayını Düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün sınırlarını tamamen ortadan kaldıracak şekilde, onu bastıracak şekilde bir uygulama var. Buna karşı da dünyada beş kıtada neredeyse ciddi bir ayağa kalkma durumu var. Avaz.org örgütünün son baktığımızda 583 bin imza toplamışlardı. Bu hem Amerikan hükümetine hem diğer hükümetlere ve şirketlere, ...bu ifade özgürlüğüne girişilen bu tasalluta da son verin diyorlardı. Ama durum devam ediyor. O iki Leaks kurucularından eski hakı Julian Assange da... ...şu anda tek başına bir hücrede tutuluyor. Güneybatı Londra'da bir hapishanede... Durum bu. Bu benim bendenizin yaptığı konuşmada esas itibariyle bununla ilgili bir bildiri çıkartabilir miyizdi? Bildiri çıkamadı, çıkamadı ama konuşmanın etkile belli bir etki yarattığını da söylemek mümkündü. Şimdi onu dinleyelim. Burada bulunmaktan da çok mutluyum. Özellikle bu spesifik yerde ve bugünde. Yani konumuz genel konusu medya sempozyumunun. Medyanın yeni hali. 5, 2K işte broşürümüz, broşürümüzde böyle yazıyor. Oturumumuzun konusu da 2. K yani küreselleşme ve medya getirdiği sınırlar. Bence İngilizce broşürdeki İngilizce şey daha doğru sınırlardan çok yeni biçimlendirme biçimleri medyadaki diyebiliriz. Yani bir fırsat olarak görülebilir. Bu kaderin garip bir cikmesi işte. Daha uygun bir konu zemin ve zaman istense bile olamazdı. Mükemmel zaman yani. Şimdi biraz önce ilk konuşmacı da e, Hill, Andrew Mills de belirtti zaten. Dünyanın en saygın gazetecilerinden biri, Birleşmiş Milletler Ödülü sahibi John Pilger'ın deyişiyle şimdi bu sıralarda önümüzde yepyeni güneş gibi doğmuş bir yeni ve korkusuz bir araştırmacı gazeteci tipi var. Bu şunu yapıyor, hem savaş yapıcılarını, savaş üreticilerini bizzat onları hem de savaş çığırtkanlarını özellikle de devlet şakşakçısı gazetecileri tehdit eden bir gazetecilik olarak karşımıza çıkıyor. Neden bahsettiğimi anladınız herhalde. Bunun yaratıcısı 4 ya da 5 kişiden oluşan küçük bir internet sitesi Wikileaks. Onun yayın yönetmeni Julian Assange bu yeni tip gazeteciliği 3 gün önce anlatan bir yazı yaptı. Şöyle diyor, ikili bir işlevi var diyor hem insanlara haber taşımak için diğer medya organlarıyla, outletleriyle işbirliği hem de haberin doğruluğunu ispatlama işini yapıyorsunuz. Yani şöyle haberi okuyorsunuz sonra da haberin kaynağındaki orijinal belgeye internetten bakıyorsunuz. İşte ikinci kabuğu yani internet kültürünün kalsı ama. yani haber doğru mu? Muhabir tam yazmış mı yoksa bozmuş mu, distorsiyona ve de dezenformasyona mı uğratmış? Buna kendiniz karar veriyorsunuz orada çünkü. Tek bir tık artık gerçekle baş başasınız. Demokratik toplumların güçlü medyaya ihtiyacı var diyor. Assange medya hükümetleri dürüst olmaya iten en önemli mekanizmalardan biri ve Wikileaks'te o medyanın bir parçası. Ve bugün. Bugün 10 Aralık insan hakları günü. Bu uluslararası medya toplantısı da Julian Assange'ın Güneybatı Londra'daki bir hapishanedeki hücresinde üçüncü gününü doldurduğu bir sırada yapılıyor. Tutuklanmasından sonraki ilk uluslararası medya toplantısı. Bu açıdan çok önemli bence bunun konuşulması. Bir de gene üç gün önce tam Assange tutuklandığı sırada bir Yeni haber açıklandı. Dünya çapında tutuklu gazeteci sayısının son 14 yılın en üst düzeyine çıktığı bilgisi. Yani bir kez daha mükemmel zamanlama burada konuşurken. Ve şimdi avukatları, dostları, önde gelen sinemacılar, önde gelen insan hakları, savunucuları ve medya mensupları müthiş kaygılılar. Assange'in alel acele apar topar İsveç'e oradan da apar topar. Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi kaygıları had safhada. Peki Assange niye tutuklu? Bilmiyoruz. Adaletten kaçar diye. Tutuklanmasını gerektiren suç duyurusu henüz yok. Henüz suçlama yok. Bazı iddialar var ama e, mesela diyor ki kefaleti reddetti hakim. Ortada maddi önemli bir kanıt olmadığı halde kaçabilirdir Yalnız kaçabilir dediği adam zaten Birkaç gün önce kendisi Scott Midyar'ı teslim olmuştu avukatlarıyla beraber. Her neyse kendisinden şikayetçi olan İsveçli hanımlar da zaten kendisi İsveç'te kaldığı sürece dostane görüşmelerine devam etmiş. Yani asmane bir durum da yok ve savcılığa görüşme yapalım, istediğinizi cevaplayayım şeklindeki müracaatları Assange'ın cevapsız kalmış İsveç'te. Sonunda İsveç'i 40 gün sonra bu olaydan savcılığın açık izniyle terk etmiş ve dünyanın güvenilirlik bakımından en saygın hava yolu SAS'la gitmiş ve o uçaktan indiği zaman bir tek onun bavuğu kaybolmuş. Ve bütün bunlara rağmen sonunda gene de tutuklamaktan kurtulamamıştı acı kadar. Gölgesiz bir gölge, gölgesi, bir gölgenin gölgesi haline geldi İsveç. Ben uzun yıllar önce Sveç'ten e, çok taşker, öven bir şekilde bir yazı dizisi çıkartmıştım Cumhuriyet Kaskisleri 182'de. Bir daha yeniden bakmam lazım herhalde. Sosyal demokrasinin beşiklerinden birinde. Yani sevgili dostlar durum son derece endişe verici. Wikileaks internet sitesi ve yöneticisi hakkında bugüne kadar bırakın iddianami, hükmü filan tek bir suçlama bile yok. Ama bakınız başlarına neler geldi. Esas olarak siteyi internetten attılar. Yani sırf çok sofistike teknik saldırılarla değil, birçok ülkeye direkt baskı yaptılar. Çıkarın bunları diye internetten Asanjun ve Wikileaks'in savunma masrafları için insanların dört bir taraftan gönderdikleri bağışlar da dâhil birçok fonlarını dondurdular. Neredeyse tüm internet şirketlerini kendilerine boyun eğdirerek rağmen ederek Wikileaks'in her türlü hesaba erişiminin, yani nefes borularını kesmeye çalıştılar. İşte bulut bilet bilişim kanalları deniyor, cloud diye bir şey var. Onları ikna edip Wikileaks'i kovmaya sevk ettiler. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmasına rağmen asayici vatana ihanetle suçladılar. Yani Amerikan vatan, Amerika ihanetle onun Amerikan özel harp birlikleri tarafından kaçırılmasını ortadan kaldırılmasını katledilmesini, giderilmesini Wikileaks'ın da terör örgütü olarak damgalanıp kovuşturulmasını isteyen Kaide gibi üst düzey politikacılar ve çok affedersiniz bunu hakikaten sanarak büyük kumutan içinde söylüyorum medya mensupları, televizyon radyo yorumcuları ve köşe yazarları olur. Ne oluyor peki? Amerikalı Önde gelen anayasa hukukçularından Glenn Ringwald'ın deyişiyle, ki kendisi aynı zamanda bir internet gazeteciliği de yapıyor, salon.com diye bir yerde, batılı hükümetlerin öncelikle tamamen yasa dışı olarak hiçbir kısıtlama ve tahdit dinlemeksizin Wikileaks ve onun yönetmenine karşı savaşa giriştiğini görüyoruz. Yani önümüzde bildiğimiz şeyler var. Uyuşturucuya karşı savaş, kansere karşı savaş, teröre karşı savaş ve şimdi de Wikileaks'e karşı savaş. Beş kişilik internet sitesini. Neden yapıyorlar peki bunu? Şundan, internet kültürünü kontrol etmek üzere bir savaş veriyorlar. Birçok kişinin ne zamandır umduğu şekilde internetin, dünya vatandaşlarının bir araya gelip, kainatın efendilerine karşı bir demokratik denetim mekanizması, yani gerçek bir dördüncü kuvvet, olarak kullanılmasına engel olmak üzere belirliyorlar. Kanun dışı bulsalar mahkemeye verirler ve yasal yollara da ama hayır. Onun yerine yargısız infaz yolunu seçmiş oldukları apaçık ortada. Ve bu da demokratik ülke iddiasındaki bütün ülkelerin vatandaşları için olabilecek en vahim ve tehlikeli ve utanç verici durum aslında. Çünkü özünde bu otoriterliğin uç hali neredeyse totaliter... Ve internetin sınırlanmamış siyasi güç üzerinde bir kontrol sağlamasına engel olmayı hedefliyor. Çin gibi olsun isteniyor yani. Peki böylesine ölümcül bir hasım olmayı neden hak etti peki Wikileaks? Yani bütün örnekleri biliyoruz ama buradaki değerli konuşmacılar benden önce de söylediler. Aslında bu batılı beyaz adamların Irak'ta Afganistan'daki çoğu sivil işkence ölümlerini, özel amansızca katledilen gazetecileri, işkence kamplarını, ırza geçmeleri ve bunların hemen hepsinin örtbas edilmesini, benimsediğini batılı hizmetlerin büyük çaplı yolsuzlukları belgeledi. Türkiye'de büyük savaş koalisyonu kurulması Irak işgali öncesinde ve 1 Mart eskeresinin meclisten geçirilmesi için ne büyük çabalar harcadığını ortaya koydu bu diplomatik kriptolar. Ya da Yemen'de 21 çocuğu parçalayan füze saldırısının nasıl örtbas ettiğini Yemen hükümetiyle iş birliği yapıp Bunlar hepsi, hiçbir yalanlanmamış şeyler bunlar ve daha sonra da işte daha önce konuşulmayan şeyler en önemlisi belki de yani bütün gelecek nesillerin, bütün canlılar aleminin en büyük tehlikelerden biri, belki de birincisi olan küresel iklim değişikliği, küresel ısınmayı Yine serbest piyasayı gaydar etmek üzere nasıl yönlendirdiğini, uluslararası tıtrım antlaşmasını manipüle ettiğini ve gelecek nesillerin hayatını hiçe sayan çok kirli işlere kalktığını da bu ikili X ortaya koyduk. ne hepsini oldu? son günlerde. Ve e, Afrika'dan bahsedilmiyor dendi haklı olarak. Ama şimdi okuyalım bu son ikili X sızmalarından. Yani dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri Nijerya Afrika'daki ama halkının %70 yoksulluğun pençesinde yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve onu asıl pençesinde tutan Shell şirketinin maceralarını da okudu ya da dünyanın en büyük dev ilaç şirketlerinden Pfizer'in gene Nijerya'da başsavcının ilaç yüzünden, menajitten çocuk ölümleri hakkındaki soruşturmasını engellemek için nasıl kirli oyunlara girdiğini daha bugün okumak mümkün gazetelerde. Yani böyle şeyler yapıyor Wikileaks. Bunların hiçbir yalanlanmadı bunların. Bir tekimi. Ve Amerika'nın Pakistan'da üstü örtülü gizli savaşının üstündeki örtüyü yırtıp attı. Gene Wikileaks'teki okuduğumuz şeylerden. Hepsini bir tıkla okuyabiliyorsunuz bunların. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın en üstten en alta kadar bütün kademelerinde casusluk emrettiğini okuyabiliyorsunuz. ...DNA testleri, retina testleri yaptırmayı düşündüklerini... ...ya da Atom Enerji Kurumu'nun İran'a karşı Amerika'yı tuttuğunu okuyorsunuz. Rusya'nın mafya devleti olduğunu, Sri Lanka yönetiminin Tamil halkını topluca katletmesinden doğrudan sorumlu olduğunu... ...Britanya yönetiminin Lockerbie bombacısı olarak hüküm giyen adamı Libya'nın baskı ve şantajı karşısında serbest bıraktığını... ...Suudi Arabistan'ın İran'ı bombalatmak istediğini... Ve Arap halklarının en büyük tehdit olarak İran'ı filan değil, önce İsrail'i sonra da Amerika'yı görmesine rağmen bunların hepten yok sayıldığını, hepsini, hepsini gösterdi bu gibi. Görmek isteyen gözler için. Kısacası önde gelen düşünürlerinden dünyanın, Chomsky'nin dediği gibi Amerika ve İsrail başta olmak üzere batı yönetimlerinin aslında demokrasiden ölesiye korktuklarını, nefret ettiklerini, halkı içe saydıklarını gizliliğin ise... Gene Chomsky'nin deyişiyle gizli kapaklı işler çeviren devleti halkın gazabından korumaya yaradığını ve sadece bu işe yaradığını adeta pillul bir küreden gösterdi. Ve yani bütün bu dolandırıcılıkları, yalanları, cinayet, rüşvet, yolsuzlukları sadece bir avuç, yüzde birden azını yayınladılar. Bir avuç diplomatik kripto yayınlayarak verdi ki... Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2 milyon sivil ve asker bürokrat zaten vakıf bunların. Sır bile değil. 2 milyon insan bir küçük boy ülke eder. Hepsi biliyor. Asıl bilmesi gerekenler halklar ve sıradan insanlar bilmiyor ama. Hedef olması boşuna değil yani. Ve e, Open University öğretim üyelerinden John da şey diyor aslında ortaya çıkan şey Batı demokratik sisteminin ne kadar içinin boşalmış olduğu diyor. Son yılda batı siyasi elitlerinin bütün beceriksizlikleri, yapılamayan banka regülasyonları, çürümüşlüğü, silah ticaretine batmaları, azgın militarizmin gözler önüne serildi. Hiçbir yerde etkili biçimde hesap vermeye çağrılmadılar ve sonunda da gizlilik perdesi nihayet üstlerinden kalkınca gösterdikleri refleks tepki oldu? Elçiyi öldürme. Ama politikacıları çözümsüz bir ikmal bekliyor diyor Not'un Wikileaks sadece web teknolojisine falan bağlı değil çünkü kriptoların binlerce kopyası ve muhtemelen çok daha fazlası peer to peer dedikleri bu eşler arası teknolojilerle dağıldı gitti bile. Yöneticilerimiz ya da Wiki ya Wiki'li dünyada yani zeytinyağı gibi sızma bilgiler dünyasında yaşamayı öğrenecekler ya da interneti hepten kapatacaklar. Artık onlara kalmış diyor deşe nonton. Şimdi e, yani artık gürelim bağlayalım mı bilemeyeceğimiz bir şey var. Hillary Clinton'ın e, yeni bir şeyi var. İnternet özgürlüğüne mübalalı metiyeler düzmesinin üzerinden daha bir sene bile geçmedi. Asıl özgürlük buradadır diyordu. Şimdi bugün bakıldığında artık bir hicip şahitleri gibi, yani şahesi gibi duruyor. Ee, ama daha da şaşırtıcısı var. Bayan Clinton'ın bakanlığı 2011 basın özgürlüğü gününe Washington DC'nin ev sahipliği yapmasına karar vermiş. Gerekçe de şu, bilginin özgür akışını sınırlayan, bireyleri susturan, sansürleyen bazı hükümetlere karşı Amerika'nın kararlılığını göstermek üzere seçilmiş başkent. Rüya şehri Washington. Yoksa rüya şehir mi İnsan gülemiyor bile. Ama gülecek zamanımız da yok be gerçekten yok. Şimdi çalışma zamanı. Kolları sıvayıp Wikileaks'i ve Julian'ı korumalıyız, kurtarmalıyız. Hepimiz için paha biçilmez değerde belgeleri yayınlayan ve bunu yaparken hem kişisel özgürlüğünü hem de hayatını bizzat ciddi riske atan Wikileaks kurucusu Julian'ı özgür ve güvenlik kılmak için uğraşmalıyız. Geçen hafta sen şöyle yapmıştı soruları canlı olarak yanıtlarken Guardian'da, online konuşmasında. Arşivimize diyor, dünya üzerinden yüz binden fazla kişi ulaşabiliyor. Yani eğer bizim başımıza bir şey gelse de arşivdeki önemli bilgiler açıklanacaktır. Bunun da ötesinde arşivimiz birden fazla haber merkezinde elinde bulunuyor. Tarih kazanacaktır diyor. Dünya daha iyi bir yer olacak. Biz hayatta kalacak mıyız? Bu size bağlı diyor. Haklı. Onların hayatta kalması bize bağlı. Wikileaks'in bir diğer sözcüsü olan Hrafunson var, İzlanda'da da eski bir hacker. Biz iyi bir şey yapıyoruz diyor. Bunu kamu yararı için yapıyoruz. Yaptığımızın tamamen yasal olduğunu biliyoruz. İhlal ettiğimiz hiçbir kanun maddesine ilişkin bir bilgi bize gelmedi bugüne kadar. Ama Kenya yaptıkları dolayısıyla da mesela Emnistedi Uluslararası Hafe Örgütü zaten değerli bir ödülü de vermişti onlara geçen senelerde. Yani biz kanunları ihlal etmiyoruz dedikten sonra da bu müthiş demistifikasyon diyeceğim sürecin boyutunu çok basit ama ancak belki de bu internet medyasında çalışanlara özgü bir sadelikle anlatıyor. Şeffaflık sağlıklı bir demokrasinin esasıdır. Sırların olmadığı bir dünya daha iyi bir dünyadır diyor. O da şeffaf bir dünya kurmakta bize bağlı. Öyleyse hadi. Julian Assange'in hukukun üstünlüğü temel ilkesinde öngördüğü her türlü korunmaya alınması için açılmış bir uluslararası kampanya var zaten açıldı ve 24 saat içinde ilk 24 saat içinde 350 bin, yanılmıyorsam imza topladı Abad 10. Buna katılmak için ideal bir noktada bir yerde bulunduğumuzu düşünüyorum. Yani sempozyum broşüründe de dendiği gibi Türkiye'nin medya merkezi olan İstanbul Bağcılar'da değişimin en çok hissedildiği yerde ise hemen harekete geçebilmeli. Dünyaya da önce olacak bir bildiriyi şuracıkta kaleme alabilmeliyiz. Belki de bir sonraki oturuma geçmeden bunu gerçekleştirebiliriz. Ben buna inanıyorum. Wikileaks'in ezilmesi, bastırılması işine girecek Amerikan hükümetine, öteki hükümetlere ve şirketlere bunu derhal durdurmaları için çağrıda bulunmalıyız. Susarsak Suç ortağı oluruz. Chris Hedges, New York Times'ın 20 küsur sene ortadoğu muhabirliğini yapmış olan savaş muhabiri çok değerli bulduğumuz bir yazar, gazeteci şey diyor. Yani masumiyet, evet ama bu çağda masumiyet maalesef suç ortağı olmak anlamına giriyor diye yazdı son yazılarından biri. Ve yani biraz önce de... Sayın Davut Dursun'un da söylediği gibi İçişleri Bakanı'nı pes ettirmek de ancak gösterilerle mümkündü. Sovyetler Birliği örneği de çok doğruydu. O da samizdat başta olmak üzere yeraltı medyacılarının çalışmalarıyla e, mümkün oldu. Bitirirken de üç tane sorun var. Gökten elma düştüğü gibi. Bu sözünü ettiğim hamleyi şimdi değilse ne zaman yapacağız? Burada değilse Nerede yapacağız? Biz yapmayacaksak kim yapacak? Hepinizi sevgi ve saygıza soran. Evet hafta sonunda yapılmış olan dün biten Uluslararası Medya Sempozyumu'nun ilk gününde ilk oturumda yapılan bir konuşmaya kulak verdik. Konuşan ben Deniz'dim. Evet bu şekilde de Açık Gazete'nin sonunu Getirmiş oluyoruz elimizde çok haber var onları yarını bir gün diğer günlerde de ne paylaşmaya devam edeceğiz bizim için kar tatili henüz yok görebildiğimiz kadarıyla biz Clifton Chenier ile başlamıştık 85. ölüm yıl dönümünde New Orleans'ten çıkma çok önemli bir hem gösterici hem de Zaydeko türünün önemli temsilcilerinden biri Aldın'ın ölümünün 85. yıl dönümünde çalacağımız bir parça. Daha One Step at a Time. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Çıkkastı.